Çıkkastı Merhaba kainat, bugün 1 Temmuz Cuma Yıl 2016, ay 7, gün 183, Hızır 57 1437 Hicri Ramazan 26, 1432 Rumi Haziran 18 İstanbul için iftar vakti 20.48 Kadir Gecesi Kabotaj hakkının kazanılması 1926 Denizcilik Bayramı Ankara'da 1. Tarih Kongresi'nin toplanması 1932 Günün Sözü Suçların en büyüğü yalan söylemektir. Hz. Muhammed Günün malumatı Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetinin indiği gün Kadir diye adlandırılmış ve bu sebepten dolayı Ramazan ayının 27. gününe kutsiyet verilmiştir. Bazı din bilginlerine göre Kadir Günü belli değildir. Bunun nedeni ise bütün günahların af ve mağfiret edildiği o gün bazı Müslümanların taat ve ibadetle meşgul olarak Ramazan'ın öteki günlerini ihmalle geçirmeleri ihtimalidir. Büyük Saatli Marif Takvimi. <Gülüyor> Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo como la palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor que me dan. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar Que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar Hermano de tantos pueblos que han querido separar Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán Yo soy de un pueblo que es poeta, y sus versos se escribió en los muros y en las puertas, con sangre, rabia y amor. Yo soy de un pueblo orgulloso, con mil batallas perdidas. Soy de un pueblo victorioso, que aún le duelen las heridas. Yo soy de un pueblo nacido, entre fusil y canta, Tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar, hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que un pequeños juntos somos un volcán, porque saben que un pequeños juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo reciente, pero antiguo su dolor, analfabeta vigente, medio siglo en rebelión. Yo soy el pueblo que un niño en Niquinomo soñó, soy del pueblo de Sandino y Benjamín Celedón. Yo soy de un pueblo sencillo, fraterno y amigo que siembra y defiende revolución herkes. açık adı Burası 949 açıkradio.com.tr ve açık gazete programı başladı. Ömer Madra ve Feryal Kamil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Bugün Can e, ve e, Selahattin yoklar. Günaydın. Günaydın. Açılış parçası olarak Yo Soy de un pueblo sencillo. Ben basit bir kasabadan geliyorum diyen Luis y Carlos Mejia Godoy'dan dinlediğimiz bir parça. Carlos ve Mejia kardeşlerden Nikaragua'da bir müzisyen, besteci ve şarkıcı Carlos Somoto da Madrid'de doğmuş ve kardeşi Luis Enrique Mejia Godoy'da üç yaş küçük kendisinden. O da çok sevilen bir müzisyen bölgede. Ve yeni şarkı Nuevo, Nuevo Kansiyon hareketinin Orta Amerika'da 1970'lerde başlayan bu önemli müzik hareketinin e, baya başlarında bulunan iki kişiden bahsediyoruz. Carlos ve Luis Enrique kardeşlerden ve Karagoa'nın da en yüksek kültür ödülü Ruben Dario. Ruben Dario ödülünü de almışlar. Peki neden e, çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından bakalım. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Sandino'nun yeniden doğuşu 1933'te yenilgiyi kabullenen Amerikan deniz piyadeleri Nikaragua'yı terk eder Onlar giderler ama aynı zamanda kalırlar da Yerlerini Anastasio, Somoza ve onun işgalciler tarafından eğitilmiş askerlerine bırakırlar. Ve savaşın galibi Sandino ihanete yenik düşer. 1934'te bir pusuya düşürülür, sırtından vurulması gerekir. Sandino ölümü ciddiye almamak gerekir demeyi severdi. O çok kısa süren bir hoşnutsuzluktan başka bir şey değildir. Aradan zaman geçer ve hem adı hem de anısı yasaklanmış olmasına rağmen Sandinista gerillaları 45 yıl sonra onun katilini ve katilinin çocuklarını devirirler. Ve bu küçücük ülke, yalınayak ülke Nikaragua, o günlerde dünyanın en büyük askeri gücünün saldırılarına karşı 10 yıl boyunca direnmek üstahlığını gösterebilmişti. Bu 1979'dan itibaren Hiçbir anatomi kitabında görünmeyen o gizli adaleler sayesinde oldu. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Evet tarihte bugün neler olduğuna da kısaca göz atalım. 1867'de bugün Amerika, Britanya'nın Kuzey Amerika kanunu yürürlüğe giriyor. 1867'de ve Kanada'nın Anayasası Kanada Konfederasyonunu federal bir devlet olarak kuruyor ve federal dominion olarak Kanada kuruluyor. John Macdonald, Sir John A. Macdonald ilk başbakan olarak yemin ediyor Kanada'nın. Bu da Kanada'da Kanada günü olarak ulusal bir tatil günü olarak kutlanıyor günümüze kadar. 1881'de bugün ise dünyanın ilk büyük uluslararası daha büyük ya da küçük değil, ilk uluslararası telefon konuşması Kanada'da Saint Stephen New Brunswick ile Amerika Birleşik Devletleri'nde Kale, Maine'de e, Maine arasında gerçekleşiyor. ilk uluslararası konuşma bugün 1881'de Atatürk'ün doğduğu tarih. 1966'da da ilk renkli televizyon Kanada'da yayına geçiyor Toronto'dan. Bugün Kanada ile ilgili bol haber var. Tarihte bugün bir de bugünden bir haber var. Önemli bir haber onu da ekleyeyim bari. Ee, Kanada'da e, Enbridge şirketinin Kuzey Gateway diye, Northern Gateway diye adlandırılan petrol boru hattının yapılmasına 12 yıldan beri direnen aktivistler vardı. Bunun çevreyi, doğayı, ekolo ekolojik habitatı mahvedeceğini, insanları, hayvanları, canlıları, bitkileri yok edeceğini söylüyorlardı ve yerli haklarını da, özellikle de Kanada'nın kuruluşunda oranın sahibi aslisi sayılan asıl sahipleri sayılan yerli haklarını da ayaklar altına alacağını söylüyorlardı. İşte bu dün çok önemli bir şey e, olmuş ve bir mahkemede Kanada e, hükümetinin bu son derece tartışmalı petrol boru hattını e, yasaklaması kararını onaylamış böylece. Yani hükümet yeterince ilginç e, şeylere kızıl derli First Nations denen birinci birinci uluslara yeterince danışmadığını e, ve onların egemenlik haklarını ihlal edebileceğini e, öngörmüş ön ve o zamanki başbakan Stephen Harper zamanında olan bu şeyi iptal etmiş durumda. Bu çok büyük bir zafer olarak nitelendiriliyor. Yani belli başlı petrol boru hattı gibi pro büyük projeler. Aynı zamanda da işte köprüler filan da eski hükümetin çevre kanunlarını ayaklar altına aldığını gösteren bir durum ortaya koyuyordu. Mahkeme kararı çok yerindedir diye Ecojustice adlı bir çevre hukuku şirketinin başkanı ya da onun temsilcilerinden Barry Robinson avukat böyle söylemiş ve bugün... Betiş Kolombiya yakası için çok güzel bir gün. Hem iklim hem de somonlarla dolu nehirler için iyi bir gün demişler. 12 yıl önce yerliler ve yerel insanlar ayağa kalkmıştı. Çevre, hukukçu, çevre hukukçuları ve çevre aktivistleriyle beraber ve nihayet sonucu almış bulunuyorlar. Oldukça önemli bir karar böyle güne iyi bir haberle başlayalım bu Kanada'dan da tarihte bugün Kanada'dan epey haber var iken dedik şimdi çevre haberleri demişken bir de önemli başka bir e, haberden bahsedelim Türkiye Ormancılar Derneği bu bizim açık gazetede bugün can yok ama kulaklarını da çınlatırız o erken bir tatile gitti bu e, epey ele aldığımız bu Adrasan'daki Antalya'daki yangınla ilgili Türkiye Ormancılar Derneği'nden son derece farklı resmi açıklamalardan farklı bir bilgi geliyor ve diyorlar ki Ormancılar Derneği Adrasan'da en az 450 hektarlık bir alan yanıp gitti. Yani yaklaşık 450 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın ...yok olup gittiğini söylüyorlar... ...bu çok... E, ...hem büyük bir miktar... ...hem de daha da... ...bundan önemli olanı... ...daha önce resmi e, açıklamalardan... ...farklı olarak... E, ...Antalya'da... ...söylenenin... ...üç katı alan yandığını belirtiyor... ...Türkiye Ormancılar Derneği... ...Batı Akdeniz Şubesi Başkanı... ...Profesör Doktor Tuncay Ney İşçi, Açıklanan rakamın en az 3 katı büyüklüğünde alan yandı diyor 20 yıl önce orman yangınlarıyla ilgili basılan kitapta belirtilen kuralların da uygulanmadığını öne sürmüş Mühendislik toleransının çok üzerinde bir sapma bu diyor Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki önemli tatil noktası Adrasan ve Olimpos'a giden dağ yolunun üst tarafında başlayan orman yangını Ancak 20 saat sonra kontrol altına alınabilmişti Kumluca'da 350, Adrasan'da da 150 hektar ormanlık alanın yandığı açıklanmıştı. Ne yazık ki bu doğru değilmiş bu resmi açıklama. Yanan alanlarla ilgili verilen bilgiler yanlış diyor. Kumluca yangını 350 değil, en az 1000, belki 1200 hektar. Adrasan yangını da 150 değil. En az 450-500 hektar yanmıştır. Bu mühendislik toleransının çok üzerinde bir sapma Orman ve Su İşleri Bakanı yanlış bilgilendirildi demiş. Dahası da var. E, Antalya'nın eski bölge müdürü Şirin de yangına sera atıklarının yakılmasının değil, orman içindeki ahşap direklerin kullanılarak dağıtılan kullanılmasıyla dağıtılan enerji hatlarından kaynaklanan bir kısa devrin neden olduğunu düşündüklerini belirtmiş. Bu da yeni bir bilgi sabotaj filan gibi şeylerin üzerinde duruluyordu. Şirin yani Antalya'nın eski orman bölgesi midir? Şirin bu bir rüzgarda kolaylıkla devrilebilen ve yangına neden olabilecek ahşap direklerin değiştirilmesi için köylü yani Haberi yok muydu resmi makamların Bunu yapmadılar diye düşünecek Olanlara da bir cevap vermiş Köylüler yetkililere başvurmuş Fakat Bir sonuç alınamamış Bu da önemli bir şey Bu da Kanada'dan bir iyi haberle Antalya'dan bir kötü haberi Birleştirdik Ama hayat böyle Çelişkilerle ilerliyor zaten Dünyadaki hayat Şimdi Şimdi diğer başka şizoid kişilik yarılması durumlarına doğru da geçebiliriz. Öncelikle Atatürk havalimanındaki büyük saldırıda 17. bir yıl içinde 17. saldırıda ölenlerin sayısının 44'e yükseldiğini söyleyelim. Ve bir Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısında hayatını kaybeden Havalimanı çalışanlarından 15 kişi için Dış hatlar gidiş terminalinde anma töreni düzenlenmiş Gayet hüzünlü ve dokunaklı bir tören El Cezire Türk'ten alalım haberi Atatürk Havalimanı dış hatlar gidiş terminalinde hayatını kaybeden çalışanların Fotoğrafları özel hazırlanan platformun üzerine konmuş Ve törene e, bu Türkiye tarihinin gördüğü en büyük, en acı e, olaylardan birine, e, biri için yapılan törene e, Başbakan, Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı ve diğer ilgili bakanlardan hiçbiri katılmamış Çünkü onlar başka yerlerde e, bulunuyorlar bu sırada Törene e, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal katılmış e, Türk Hava Yolları Doğal olarak Türk Hava Yolları e, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı katılmış Gen T Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Potil Tav adlı şirketin üst yöneticisi CEO'su Sani Şener ve Devlet Hava Meydanları işletmesi Atatürk Havalimanı Baş Müdürü Timur Alp Bayrak katılmış vefat edenlerin yakınları havalimanları çalışanları ve yolcuların yanı sıra hiçbir resmi şeyden yani hükümetten herhangi bir temsilcinin katılmaması da doğrusu dikkat çekici en azından benim için ee, ve burada konuşma yapılmış Zarfen Ahmet Çelebi Camii İmam Hatibi Mustafa Coşkun tarafından Kur'an okunduktan sonra Coşkun havalimanı yakınlarındaki bir camide görev yaptığını ifade etmiş. Olaydan 10 dakika sonra olay yerine Sayın Valimizle geldik. O durumu birebir yaşadık. Hala psikolojim alt üst. Rabbim bir daha bu olayları yaşatmasın ancak biz dimdik ayaktayız hayat kaldığı yerden devam ediyor zalimleri sevindirmeyeceğiz onun için metin olacağız dik olacağız demiş hiçbir zaman ağlarken gözyaşımızı dışarı değil içimize akıtacağız demiş niye içimize akıtmamız gerektiğini de anlayabilmiş değilim doğrusu rahat rahat ağlama imkanını da esirgiyorlar mı acaba insanlardan anlamadım Zaten herkesinde ağladı ağladığı söylenemez. Yalnız platforma kırmızı karanfiller bırakılmış. Ee, havalimanı çalışanı 15 kişi. Abdülhakim Buğda. Adem Kurt, Ali Zülfikar Yorulmaz, Çağlayan Çöl, Erol Eskisoy, Ercan Sebat, Gülşen Bağdır, Mahmut Mert, Mahmut Çizmecioğlu, Merve Yiğit, Muhammed Eymen Demirci, Mustafa Bıyıklı, Özgür İde, Tefik Yusuf Haznedaroğlu ve Umut Sakaroğlu ee, çok fotoğraflar gayet dokunaklı oldukça yüksek katılımlı bir sivil yani resmi olmayan oranın insanların katılımı var çok e, dokunaklı bir tören yapılmış katılım ve hiç de imamın söylediği gibi içe akıtılan değil. Doğrudan doğruya açıkça Normal olarak normal tepki olarak Ağlayan insanları da görebiliyorsunuz Ve çok acı bir şeyde Tören yapıldıktan sonra havalimanı Çalışanlarından 25 yaşındaki Yasin Ocal'ın da Tedavi gördüğü hastanede Kaybettiği Belirtiliyor Böylece 44'e çıkmış oluyor Sayısı ölenlerin Evet ve şu an şu sırada da Sevin Tuğra'nın bir haberine de göz atalım. Türkiye önceki akşam son dönemin en korkunç en vahşi terör saldırılarından biriyle sarsıldı diyor haberde ve bir grup terörist İstanbul Atatürk Havalimanı'nı kana buladı. O zamanki ifadeyle o zamanda er, birazcık farklı arada 3 kişi daha öldü çünkü 41 kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyor haberde 239 kişinin de yaralandığını yüzlerce kişinin ise belki birkaç dakikalık farklarla katliamdan sağ kurtulduğu mucize kabiliğinden söyleniyor. Bunlardan ikisi de Adam Reich ve onun kız arkadaşı Christine Nakanishi. Adam ve Christine Burbank'ın Kaliforniya'dan uçağa bindiklerinde akıllarında Türkiye'yi de kapsayan mükemmel bir Avrupa tatili varmış. Uçaktan indikleri sırada etrafta bir tuhaflık olduğunu fark ediyorlar. Bunun üzerine adım kardeşi Noah Rayha bir SMS mesajı gönderiyor ve okuyanların kolay kolay etkisinden kurtulamayacağı on binlerce kez paylaşılan bir Facebook mesajının da temellerini atmış oluyor. Adam e, SMS mesajında şöyle demiş Havaalanında bir şey oluyor Sizi çok seviyorum diye atmış Something's happening at the airport I love you guys diyor. Birkaç saat sonra Noah Facebook'a şöyle yazmış Üç küçük nokta Bugün üç küçük nokta için dualar ettim Bugün üç küçük nokta için yalvardım Bugün geleceğim üç küçük noktaya bağlıydı. Bugün iş arkadaşlarımla öğle yemeğindeyken kardeşimden bir mesaj geldi. Havaalanında bir şey oluyor sizi seviyorum. Önce çok da önemsemedim ama sonra hemen telefona sarıldım. Ne demek istiyorsun diye sordum. Ve cevap yazdığını gösteren üç nokta görünsün diye bekledim. Hiçbir şey yoktu. Kalbim hızla atmaya başladı. Twitter'a girdim. İstanbul diye aradım. İlk tweet'te İstanbul havaalanında iki patlama bildiriliyor yazıyordu. Bir anda uyuştum. 72 saat önce kardeşimle kız arkadaşı Christine'i Burbank havaalanına bırakmıştım. Aylardır iple çektikleri Avrupa tatiline gidiyorlardı. Christine üniversiteyi kardeşimse üzerinde çalıştığı televizyon programını bitirmişti. Zamanlama mükemmeldi. Tek bir sorun vardı. Game of Thrones'un son bölümünün olduğu günde iki hafta sürecek Wi-Fi'siz bir yolculuğa çıkmışlardı. Sonra biraz daha gidiyor mesaj. Sonra geldiler. Üç küçük nokta geldi. Kardeşim, silah sesleri ve bir patlama duydum. Otelde birinin odasında saklanıyoruz. Size elimden geldiğince bilgilendireceğim diyordu. Kardeşim ve Christine saklandıkları havaalanı lounge'undan saklanarak çıkmış. Kırık camlar üzerinde emekleyerek ilerlemişlerdi. Yan taraftaki otele kadar gitmiş, birileri açana kadar kapıları çalmışlardı. Karşılarında balayı tatili için İspanya'dan gelen bir çift vardı. Birkaç saat sonra cam kırıkları, kurumuş kan ve siren sesleri arasında tahliye edildiler. Kardeşim ve Kristi'nin iyi oldukları için minnettarım. Ama bugün bizim kadar şanslı olmayan yüzlerce aile için çok üzgünüm. Bugün o terminalde olmanın nasıl bir şey olduğunu düşünürken bile dehşete kapılıyorum. Adam ile Christine'in şansını düşünmekse tüylerimi ürpertiyor. Korkmaktan bıktım. Her köşe başında güvenliğimi ve çevremdekilerin niyetlerini sorguladığım bir dünyada yaşamak istemiyorum. Ben hayatlarımızı yaşama biçimimizi korkunun belirlediği Brexit ve Donald Trump dünyasında yaşamak istemiyorum. Ben İspanya'dan balayına gelen bir çiftin terör saldırısı sırasında size kapılarını açıp sığınak sağladıkları bir dünyada yaşamak istiyorum. Bugün olan biten her şeye karşın böyle bir dünyada yaşadığımıza inanıyorum diye yazmış. Bu Noah Reich kardeşi kıl payıyla kurtulan ...kız arkadaşıyla birlikte... ...kişi... ...evet bir günün... ...sözü de olacak olan... ...bir mesaj bu... ...ama başka... ...mesajlar da var, aynı duygular... yaşamıyor. ...bir yandan Atatürk Havalimanı'ndaki... ...15 kişi için... ...dış hatlar gidiş terminalinde... ...dokunaklı bir anma töreni... ...yapılırken... ...ve hemen o tören... Esnasında birisi genç 25 yaşında Bir delikanlığında Öldüğü haberi gelirken Sosyal medyayı da ağlatan Atatürk Havalimanı saldırısından Sağ kurtulan gencin Abinin mesajları var Ve IŞİD'in Türkiye'ye Savaş ilan ettiği haberi var Mesut Hasan Benli yazmış IŞİD'in Teknoloji emirinden korkunç ifadeler Var her yerde e, savaşacağız diyorlar. Siyanürlü su planları, havalimanları hedefler arasında hedef her yer diyen haberler var. Bir yandan da IŞİD teknoloji emirinden Felat Boz Arslan'ın Doğan Haber Ajansı'ndan haberi. Gaziantep'te bir evde yakalanıp tutuklanan IŞİD'in teknoloji mecmuası emiri Ebu Musa Kod adlı Ersen Çeliğin örgütün maket casus uçaklarla saldıracağını söylemiş vesaire vesaire. Ee, böyle şeyler var. Rusya'dan ve Orta Asya'dan gelen insanlar olduğuna dair açıklamalar da var. Çeçen özellikle e, radikal insanların geldiği söylenen şeyler var. Bir yandan da bambaşka bir şey var. Bir ee, başbakan binayı yıldırımın açıklamaları var mesela ee, bugün burada bayram havası yaşıyoruz demiş İstanbul Atatürk havalimanında düzenlenen korkunç terör saldırısına ve diğer terör saldırılarına verilen en güzel yanıtın Osman Gazi köprüsü olduğunu belirtip bugün burada bayram havası yaşıyoruz diye konuşmuş hizmete giren eserin hayırlı olması dileğinde bulunarak bayram havası yaşandığını dile getirmiş bayram havası mı? teröre pabuç bırakmayacaklarını ifade etmiş. En güzel cevap işte burada Sayın Cumhurbaşkanı. İşte bu dev eserdir en güzel cevap demiş. Ve e, Osman Gazi Köprüsü'nün sadece bu bölgeyi değil üzerinden geçen otoyolla birlikte İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa ve İzmir illerini ihya edeceğini söylemiş. Aniden bir bayram havasına bürünmüş. Yani dünyada matem varken Hükümette bir bayram havası yani bu fıkrayı da hatırlatır şekilde mangal tahtası ben diyorum mangal tahtası onlar diyor bayram haftası anlıyor böyle bir karışıklık olduğu anlaşılıyor çok acayip bir şey var karışıklık var pek öyle e, sevinilecek bayram havası estirilecek bir durum olduğunu sanmıyorum çünkü yani durmadan ölenlerin sayısı artıyor ve büyük bir matem var. Bir günlük yaz ilan edildikten sonra orada bayrakların yukarı çekilmesini bile neredeyse beklemeyecek bir hızda büyük bir tören yapıldı. Ve bütün hükümet yanlısı gazetelerde bunlara amiral gemisini de ekliyoruz şimdi. Körfeze gerdanlık manşetiyle verilmiş bir şeydi. Köprünün 10 gün ücretsiz açışı olduğu müjdesi de verilmiş Ulaştırma Bakanı, Arnavutluk Başbakanı, Cumhurbaşkanı, onun eşi Perth ee, onun dışında Başbakan'ın eşi Semiha Hanım ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yan yana kurdele keserken ki mutlu fotoğrafları var. Yani muazzam şizoid ikiye yarılmış bir durum var bayram ile mangal tahtası arasında fark var ayrıca bir başka çelişki daha var İstanbul İzmir arasındaki ulaşım süresini neyse 3.5 saate falan indirecekmiş bu projenin en büyük ayağı işte açılış yapılmış orta aralıklı 4. köprümdür nedir bir türlü gidemedik yeni şapak ve diğer hükümet yanısı gazetelerde tam sayfa reklamlarını da görmüştük fakat orada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan e, ilginç bir şey daha söylemiş. Toprak şehit kanıyla yoğrulduğu zaman vatandır yoksa tarladır tarla demiş. Ve tarlanın aslında aşağılanacak önemsiz bir şey olduğunu da herhalde e, dünya yüzünde yaşayan e, ve toprakla haşır neşir olan milyarlarca insanın Anlayam, anlamasının çok zor olduğu bir küfür olarak kullanıldığını görüyoruz. Yani, ve illa üzerinde şehit kanıyla sulandığı zaman olması gerektiğini de çok acayip bir şey. Ee, ülkemizde bir yandan çok güzel sevindirici gelişmeler yaşanırken bir yandan da terör saldırıları devam ediyor. Demiş ve biz acılarını bal eylemeyi bilen bir ülkeyiz demiş. Ee, ve ondan sonra da bir acayip metafor daha kullanmış bir benzetileme terör elinde sonunda dönüp kendini tutan eli sokan bir akrep gibidir diye ben böyle bir şeyi ilk defa diyorum yani akreplerin elle tutulduğunu ve akreplerin de kendilerini tutan elleri soktuğunu e, o başka bir şeydir yani o da doğru değil tabi ama yani Galat meşhur olarak kullanılan bir şey vardır akrebin Ateş etrafında ateş olduğu zaman kuyruğuna kendini soktu. Böyle bir şeyin de gerçek olmadığı biyologlar ve böcek bilimciler tarafından çoktan ortaya kondu. Çünkü hayvan kendini ateşten kurtarmak için çırpınırken sonunda da zehirli kuyruğu kendisine de gelmiş olabilir deniyor. Ama ilk defa duyuyorum akrep gezdiren insanlar elleriyle ve onların ondan sonra da kendileri sokulması gibi. Terör elinde sonunda dönüp kendini tutan, eli sokan bir akrep gibidir. Çünkü karakteri budur, cibiliyeti budur demiş. Akrebin cibilliyeti yani dünyanın en diğer bütün böcek türleri, bütün canlı türleri gibi bir tür akrep. Öyle kötü bir hayvan olarak nitelenmesi de çok tuhaf böcek olarak. Neyse büyük bir şizoid şey yaşanıyor memlekette şeyi de çok acayip karşılamamak lazım. Survivor'ın en çok seyredildiğini, terör anında bile. Çünkü insanlar artık galiba hiçbir şey duymak ve görmek istemez hale de gelmiş durumdalar. Bütün şeylerini kaybetmişler. Norm kavramlarını öte yandan bir başka çelişki, yarılma da, e Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün İsrail'le mutabakat sonrası Mavi Marmara gemisinin Gazze'ye yolculuğunu organize eden İHH grubuna bana mı sordunuz diyen Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerinin gemiye binmesine İsrail saldırabilir gerekçesiyle izin vermediğini unuttu diye sormuş. Yani İHH'ya bana mı sordunuz diyen Erdoğan gemiye AKP'li vekillerin binmesine engel olduğunu unuttu diyor haberde. Sonunda dönemin başbakan yardımcısı Arınca sorulmuş vekillerimize güvenlik gerekçesiyle izin vermedik demişti. Yani çok davul zurna ile de gittiğini hatırlatıyor. Ve en önemlisi de Mavi Marmara'nın Gazze için yola çıkmasının hemen öncesinde günün 15 AKP milletvekili parti yönetimi aracılığıyla Erdoğan'dan izin istiyorlar Mavi Marmara ile Gazze'ye gitmek için. Erdoğan güvenlik gerekçesiyle izin vermeyince AKP milletvekilleri gemiye binemiyor. Yani güvenlik nedeniyle izin vermemesi milletvekilerine İsrail gemiye saldırabilir, seyahat tehlikeli ölen yaralanan olabilir diye anlatıldı ama sonra haber şöyle oluyor AKP'li bazı milletvekillerinin İsrail saldırısına uğrayan gemiyle Gazze'ye gitmek istedikleri ancak parti yönetiminin izin vermesi vermemesi nedeniyle son anda bundan vazgeçtikleri ortaya çıktı diyor. Yani AKP konuyu karartmak istiyordu diye bitiyor. Neresinden tutulacağı belli olmayan bir haber hem oradaki Hayatını kaybeden 19 yaşında aralarında, bırakında bulunduğu kişilerin ölümüne mi boşu boşuna ölümüne mi yanmalı yoksa bayram havası mangal tahtası karışık gidiyoruz bindik bir kıyamete gidiyoruz alamete inşallah. Açık gazde. Bah, Johann Sebastian Bah çalmaya devam ediyoruz. Onun cello suiti, bir numaralı cello suitini dinledik. Ve saat 8.43 Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com.tr ve bendeniz Ömer Madra, Feryal Kabil'le birlikte yürütüyoruz. Bugün can yok, Selahattin de yok. E, ve şeyden bahsediyorduk yani Atatürk Havalimanı'na gerçekleştirilen saldırı da son bir yılda 17 ayrı katliamın hedefi olmuş bir Türkiye'den bahsediyoruz. Son en az 44 kişinin öldüğü son saldırıda ve 239 kişinin yaralandığı haberi var. Seri saldırılarda son bir yılda 298 kişi hayatını kaybetti, 300'e yakın çok yakın insan. Ve eylem yapanların çoğunda güvenlik güçlerinin takip ettiği ortaya çıkarılmış oldu. Bu da çok acayip saldırılar önlenemiyor. Ayrıca da silahlı terörist faaliyetler görmezden geliniyor. Emniyetin ilk gündeminde de ne IŞİD'in ne de PKK'nın olduğu söyleniyor. Böyle bir saldırı için en az 40-50 kişilik bir Grup çalışır, terörist grup istihbarat şemsiyesi yok edildi diyen emekli emniyet müdürü Tufan Ergüder de konuşmuştu. Dün Özgür Düşünce gazetesinde vardı. Çok şizoid bir durum devam ediyor. Bir yandan göre Atatürk Havalimanı'nda görevli taksicilerin, Saldırı sonrası inanılmaz bir fırsatçılıkla mağdur yolcuların kişi başına 100 dolara kadar giden 100 lira lafı da vardı ama 100 dolar da istendiği bir durum vardı. Ve bunun hesabı da sorulmadığı gibi bu saldırılardan herhangi bir konusunda herhangi bir istifa sorumluluk beyanı ya da kovuşturma soruşturma da olmaması çok dikkat çekici. Bunu da mesela Yarına Bakış gazetesi şöyle vermişti. Terörist hazırlık aşamasında etkisiz kılacak istihbarat yok. Hain planların hayata geçmesini önleyecek güvenlik yok. Mücadeleyi kazanacak fikri altyapı yok. sorumluluğu üstlenme erdemini gösteren siyasetçi yok. İstifa ya da görevden almayla bedel ödeyen yetkili yok. Halk adına iktidara hesap soracak etkin bir muhalefet yok ve sorumluların gözden kaybolmasına engelleyecek medya yok demişti. Doğrusu bunların abartılmış olduğunu söylemekte güç, bunların hiçbirinin olduğunu söylemek kolay kolay mümkün değil. Bunun yerine ne var? Köprü açılışları, bayram kutlamaları, filan var. Mesela Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada ibret verici Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Ramazan bayramı tatili süresince yolculuk yapacak vatandaşları yolculuk yoğunluk nedeniyle uyarmış. İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı uçuş yapacak yolcularımızın bayram tatili sebebiyle oluşabilecek yoğunluğu dikkate alarak uçuş saatinden en az 3 saat önce havalimanında bulunmaları önemli rica olunur demiş. Evet yani bütün o patlayan şeyler sıvandı, akraterler ortadan kaldırıldı, kırılık paneller ve camlar değiştirildi, kanlar yıkandı, ceset parçaları toplandı, ortalık silindi ve şimdi bayram hazırlığı içinde olduğu görülüyor. Bir yandan bu var, bir yandan da yüksek yargıda düzenlemeleri içeren tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildiği var. Yani bir yandan Danıştay kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmiş. Böylece e, idari yargıda bölge adliye mahkemelerinin 20 Temmuz'da hayata geçmesiyle birlikte yargıda büyük dönüşüm yaşanacağı belirtiliyor. Yargıtay'da daire sayısı 24'e düşürülüyor 46'dan. 22 iki daire kapatılıyor... ...görev süreleri de... ...on iki yıl... ...çekiliyor... ...bir kısmı da... ...Cumhurbaşkanı tarafından atanacak şekilde... ...yani büyük neşter atıldı... ...bunun... E, ...mecliste... E, ...şeyle ilgili en ufak bir... E, ...yani... ...havalimanına yapılan saldırıyla... ...ilgili en ufak bir görüşme vesaire Ya da yapılan törene, anma törenine, yaz törenine katılma düşünülmediği gibi bir yandan harıl harıl bu yeni yasa çıkarılıyor meclisten. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir yandan da köprü kutlanıyor. Ayrıca bazı AKP'li milletvekilleri topluca mecliste bir yandan yargıya neşter yaparken bir yandan da köprünün açılışını kutlamışlar. İnsan şaşırıyor, şaşırma yeteneğini kaybetmiyor diyebiliriz ee, böyle bir durum var yani ben demin hatta şaşkınlıktan bindik bir kıyamete demişim o da yanlış olmadı aslında bir kıyamet üzerinde gittiğimiz doğru oldu denebilir ama bir yandan da belki de artık ben de bunamaya başlamış olabilirim bu haberler karşısında Feryal uyardı beni çünkü ben ne dediğimi biliyor muyum diye cevap vermeye çalıştım onu. Atatürk Havalimanı saldırısının talimatında tek kol lakaplı Çeçen Ahmet Çatayev vermiş. Şimdi dün Canlı'da konuşurken Vadinov diye bir isimden bahsediyor. Osman Vadinov diye onun Vadimov olabileceğini söylemiştim. Kırık dökük eksik bilgimle. Onun doğru olduğu anlaşılıyor. Ruslardan da hemen bir alınma e, gelmiş. Bizde böyle bir Vadinov e, diye birisi yaşamıyor demişti, demişler. Tartışılacak şey oymuş gibi, isim meselesiymiş gibi. Ve sonuç olarak canlı bombalardan birinin Dağıstanlı bir e, üstelik bu isim Çeçen olamaz demişler. Evet değilmiş. Dastanlıymış, Vadim Osmanev'miş bir de bu saldırının talimatını verdiği öne sürülen bir kişi de Çeçen terörist gruplarından Ahmet Çatayev geçmişiyle çok dikkat çekiyormuş Rusya'da cezaevinden kaçmış tek kollu lakaplıymış yani çolak mı acaba yoksa tek kollu mu bilmiyorum birçok ülkede tutuklanıp nedense serbest kalmış IŞİD lideri Bağdadi'nin ...sağ kolunun referansıyla örgüte katıldığı... ...referansları da tamammış yani... ...Kredansiyalları... ...Kafkasya yapılanmasını organize etmiş... ...Atatürk Havalimanı'nda canlı bomba eylemi yapan hücreyi kurmuş... ...eğer bu kadar e, bilgiyi... ...bu kadar kısa zamanda... ...yani daha saldırının e, dumanları tüterken... ...hatta ce, cenazelerin daha bir kısmı gömülmemişken... ...bu kadar ayrıntılı bilgiye ulaşılıyorsa... Bu olaylardan önce nasıl bunlardan hiçbir şey e, e, haberdar olunmadığı bilgisinde e, yani sormak hakkımız diye düşünüyor insan. E, Karar e, gazetesinden Hilal Öztürk'ün haberine göre kimliği tespit edilen canlı bombalardan biri Dağıstanlı Vadim Osmanovmuş e, e, ve sıradan bir Yedimmiş ve Doku Umarov. Çatayev bu Kafkasya İslam Emirliği diye adlandırılan kuruluşun lideri, emiri deniyor. Dokka, Doku Umarov'un 2014'te bir çatışmada öldürülmesinden sonra IŞİD saflarına katıldığı belirtiliyormuş. İsa Ahmet Umarovlar ve Mevladi Udugov'un içinde yer aldığı bir şura tarafından ile gönderilmiş. Böyle gayet ayrıntılı bilgiler var. Çalışma şemaları neredeyse bütün şemalarını da neredeyse diye koymuşlar zaten haberlerde. Yani yıllardan beri de Türkiye'de faaliyet gösteriyormuş. İstihbarat raporlarına yansımış. Zaten dün de Can'la beraber yaparken yayını söylediğimiz gibi emniyetin 20 gün önceden haberinin olup uyarıldığı haberi var ama hiçbir tedbir olan dışı bir tedbir alınmadığı açıkça görülüyor ne yapalım mangal tahtası diyelim geçelim. Atatürk Havalimanı e, saldırısını gerçekleştiren 3 canlı bombada Çatayev'in ekibindenmiş. 2011'de Türkiye'ye giriş yapmış oh oh oh bilgiler böyle 5 senedir burada ve Kafkasya İslam Emirliği'nin İstanbul Emiri olarak görev yaptığı tespit edilmiş. Bütün bu bilgilerin herhangi biri aslında e, hükümet yanlısı kanki e, gazetelerde e, ve medya organlarında pek rastlanamıyor. Nedense yani Ankara Tren Garı saldırısı korkunç Işidin gerçekleştirdiği en büyüklerinden bir tanesi. Ondan önce Rusya'nın örgüt Kafkaslardan eleman topluyor. Türkiye'de eylem yapabilir şekilde uyardığı da belirtiliyormuş. Amerika'dan da uyarılar gelmiş Çatay ve ekibinden doğrudan bahsedilmemiş ama Rusya daha 2015 Mart'ında yani bir sene 3 ay kadar önce teröristin ismini dünya çapında gündeme getirmiş. IŞİD'e katılmadan önceki hayatı da çok ilgi çekici dikkat çekici silahlı örgüt üyeliğinden mahkum olmuş 12 yıl önce cezaevinde enfeksiyon kapmış kolu kesilmiş bu nedenle işte tek kollu. Cezaevinden kaçmış, 2003'te siyasi mülteci olarak Avusturya'ya gitmiş, daha sonra İsveç, Ukrayna ve Gürcistan'da dolanmış, hepsinde farklı suçlardan tutuklanmış bir suç makinesi halinde. Gürcistan'a geçmiş, 2011'de Lapota Vadisi'nde güvenlik güçleriyle çatışmaya girmiş, pardon girmemiş, o çatışmada arabulucu bulucu olmuş ve kısa sürede de cezaevinden kurtulmuş. Anlayabilen beri gelsin Ama bunu Türk istihbaratı İstihbarat yetkilileri İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere Açıklamalar yapacaklardır herhalde Şimdilik İçişleri Bakanlığından Herhangi bir açıklama Kayda değer bir açıklamaya rastlanmadı Ancak ölü sayısı ve yaralı sayısı Verildi Onun dışında işte başta Adalet Bakanlığından bir 10 kişi Öldü gibi bir açıklan bir kaleş Gibi bir sıfat kullanılıp böyle bir açıklama yapıldıktan sonra da bölük pörçük açıklamamsı bildirilerle geçiş durumu oldu bu arada Selahattin Demirtaş'ın IŞİD sloganı atan polisler var şeklindeki ifadesini de değerlendirmek gerekiyor hatta IŞİD'in AKP muhaliflerine hedef aldığı Selin haberi bu Atatürk Hava alanındaki katliamda yaşamını yitirenleri Anayin Demirtaş IŞİD'in son bir yıl içinde hedef aldığı kentleri ve kitleleri biz düşünelim. Suruç'ta gençler, Ankara'da muhalif kesimler, İstanbul'da havaalanı. Bunların ortak noktası AKP çevresi değil. Tek ortak noktası muhalif kesimler olması. IŞİD AKP'nin muhaliflerini hedef alıyor hatırlatmasında bulunmuş. Ayrıca sağlıkta ve milli eğitimde de var diyor. Çok ciddi iddialarda bulunmuş Demirtaş. IŞİD'in Türkiye'deki faaliyetlerine ve AKP içindeki işbirliklerine ilişkin. Devlet içine sızmış durumda. Milli eğitimde, sağlık müdürlüğünde, havaalanlarında var. AKP'nin hoşgörüsüyle devlete sızdılar. İstediği zamanda katliam yapıyor. Bu uyarım başbakanadır. Yıllardır IŞİD'i kullanıyoruz dediniz ama IŞİD sizi kullanıyor. Terör gruplarının ülkede katliam yapmasına zemin sundunuz, yıllardır kullandığınız IŞİD artık Türkiye'ye sızmış, Kayseri, Malatya'da üstlenmiş diyor. 20 gündür keşif yapıyorlar, siz 20 günde 3 defa havalimanının etrafında görünürseniz gözaltına alınırsınız. Üstünüzde bir çakı olsa havalimanına girerken yakalanırsınız demiş ve önemli bir şey daha söylemiş. IŞİD sloganı atan polisler var teşkilatta demiş. Kamera kayıtları var onların. Işit biziz diye Cizre'de duvara slogan yazıp fotoğraf çeken polisler, jandarma görevlileri var diye açıklamada bulunmuş ve e, be, 5 Haziran HDP mitingine yönelik saldırı davasıyla ilgili de konuşmuş. Şu an Diyarbakır bombacısı tek başına yargılanıyor. Sanki ona yardım eden kimse yok. Sanki onu teşvik eden kimse yok. Tek başına. Yargılanıyor. İlginçtir ki bunun da istihbaratının bilgisi Diyarbakır Emniyetinde var. Diyarbakır mitingimizde bomba patlayacağı istihbaratı da var demişti. Savcılıkta Selahattin Demirtaşı ifadeye çağırmış. Ama bu söylediklerini sormak için değil. Bambaşka bir sebeple HDP milletvekilleri suç işledikleri ge gerekçesiyle Me Mersin'de açılan bir soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrılmış Demirtaş diğer milletvekilleri gibi ifade vermeye gitmeyeceğini söylemişti. HDP milletvekilleri ifadeye çağrıldığında Demirtaş res çekmiş ve savcılığa gitmeyecekler demişti 22 Haziran'da. Şimdi de. Öyle Demirtaş ifadeye çağrıldığı fezlekenin konusu Mersin'de 27 Şubat Cumartesi günü partisinin Akdeniz İlçe Örgütü tarafından organize eden, edilen etkinlikte yaptığı konuşmalardan oluşuyor demiş. Konuşmasında bölge kentlerindeki abluka ve yıkımlara tepki gösteren Demirtaş'ın Cizre'de yaşananlara yönelik kullandığı ifadeler devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama suçu kapsamında değişti, değerlendirilerek soruşturma açılmış. Zaten HDP'nin Ağrı Milletvekilleri Dirayet Taşdemir ve Bedran Öztürk de Ağrı'daki bir soruşturma dosyası kapsamında Onlar da Cumhuriyet Başsavcılığına çağrılmışlar Ankara'dan 10 gün içinde ifadeye gelsinler denmiş Daha önce de Ahmet Yıldırım, Burcu Çelik Özkan ve Ayhan Bilgen de telefonla ifade vermeye çağrılmışlardı Hiçbiri gitmeyeceklerini söylüyorlar Genel Başkanı da partinin eş başkanı daha doğrusu söylüyor Son derece e, vahim bir gerilimi de yaşayabilir. Bir yandan mecliste Yargıtay'ın ve Danıştay'ın ile ilgili yüksek mahkeme ile ilgili budama çalışmaları yapılıyor ve köprü açılışı yapılıyor. Bir yandan da böyle e, dokunulmazlıklar davası devam ediyor. Öte yandan bir önemli başka haber de Şebnem Korur Fincancı ve Erol Önderoğlu'nun tahliye edilmesi Özgür Gündem gazetesi tarafından başlatılan nöbetçi eş genel yayın yönetmenliği kampanyasına katıldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan ve terör propagandası tırnak içinde yaptığı iddiasıyla tutuklanan Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Profesör Şebnem Korur Fincancı ve gazeteci Erol Önderoğlu tahliye edilmişler. Fincancı'nın avukatı Meriç Eyüboğlu T24'de verdiği bilgi de Yazar Ahmet Nesin'in dosyasının başka bir mahkemede olduğu için tahliyesi için çalıştıklarını söylemiş. Nesin avukatı Efkan Bolaç da Twitter'dan bir açıklama yapıp kararın bugün yani yarın diyor ama bugünü kastediyorlar tabii. Yarın belli olacağını duyurmuş. Fincancı'nın Bakırköy kapalı kadın cezaevinden çıkışında yakınları ve destek olmaya gelenler tarafından karşılandığı bayağı kalabalık bir grubun. Zafer işaretleri yaparak onu destek oldu, dayanışma oldu. Görülüyor fotoğrafta da. Ve Şebnem Kurur Fincancı'nın son derece ilginç bir açıklaması daha olmuş. Cezaevinde ayda 100 liraya çalıştırılan kadınlar var demiş. 10 gün tutukluk aldıktan sonra tahliye edilmişti Fincancı. Mücadelenin bıraktığı yerden kararlılıkla sürdüreceğini mücadeleyi surgulamış ve bu arada son derece sürekli olarak daha önceden de tanık olduğumuz şekilde bir yandan eee şeyiyle mücadele ederken özgürlük mücadelesini sürdürürken bir yandan da her zaman yaptığı gibi başka sosyal konuları yaraları da gündeme getirmeye getirmiş ve cezaevindeki korkunç kötü koşulları var. Kadınların özellikle çalışma koşulları demiş. Ve birileri zenginleştirilirken ayda 100 liraya günde 30 kuruş mu ediyor? E, günde o, evet öyle bir şey işte. 100 liraya çalıştırılan kadınlar var içeride demiş ve bu daha başlangıç mücadeleye devam sloganları eşliğinde karşılanmış ve kadınların selamını cezaevindeki kadınların selamını da iletmiş. Bingöl'de bir patlama haberi var onu da verelim. İki askerin şehit olduğu haberi var. Patlamanın ardından çok sayıda güvenlik görevlisinin gönderildiği bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Bingöl'ün Genç ve Diyarbakır'ın Lice ilçeleri sınırlarında meydana gelen patlamalar Lice'de yangın devam ediyor mu etmiyor mu bilmiyoruz. İtalya'dan da İtalya'da gazetecilik alanındaki en önemli ödüllerden biri olan ISKI uluslararası gazetecilik ödülü insan hakları dalında bu yıl Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a veriliyor. Ödüle oy birliğiyle layık gördüğü açıklanmış Övgü Pınar'ın Roma'dan bildirdiği BBC Türkçe haberi bu. İskiye adasındaki tören öncesinde yarın Roma yakınlarındaki Fiumicino havaalanında dündarın da katılımıyla bir basın toplantısı yapılması planlanıyor ama ödül komitesinden... Yeni duyuru da İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen saldırının ardından basın toplantısının iptal edildiği duyurulmuş. Basın toplantısı iptal edilirken tabii köprünün açılış toplantısı olanca görkemiyle hem köprünün orada hem de mecliste yapılmaktaydı. Öte yandan e, Panama belgelerinde Cumhuriyet Gazetesi Türkiye'nin merakla beklediği Panama vergilerini açıklamaya başlamış durumda ve ilk olarak bu Pelin Ünker'in yazı dizisi bugün offshore hesaplarını şaibeli bir isme emanet etmiş olan Mehmet Cengiz'den bahsediyor. Bir fotoğraf koymuşlar. Mehmet Cengiz'in yanında Recep Tayyip Erdoğan ve ortada da Binali Yıldırım var. Üçü birden bir ödülü tutuyorlar ellerinde gülümseyerek. E, Saraf'ı tutuklayan savcı Cengiz'in aracısının peşinde. Başlığıyla da verilmiş, alt başlığıyla verilmiş haberde. Panama belgelerine göre Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gözde müteahhidi Mehmet Cengiz'in niğve ve Britanya'nın Virgin Adaları'nda toplam 6 ayrı offshore şirketi olduğu, Cengiz'in bütün offshore hesapları için aracılık hizmetlerini de Şeref Doğan Erbek'in yaptığı belirtiliyor. Şeref Doğan Erbek'i önemli kılan ne diye sorulunca da Rıza Sarraf'ı tutuklayan ya da Reza Zarrab'ı Güney New York Bölge Savcısı Barara'nın hedefindeki isimlerden biri olmasıymış. Yani yol, yolsuzlukların Üzerinde duruluyor kilit isimlerden biri Barara'nın Erbek hakkında Dolandırıcılık ne Dolandırıcılık mı Ve kara, ne? kara para mı aklama suçlarından haklarında Soruşturma yürütülüyormuş Ve Erbek'in de 70 yıl hapsi isteniyormuş Amerika'ya Birleşik Devletleri'ne girdiği anda Tutuklanacak burada bir uyarı Tabi girmesin Amerika'ya başka yerlere Gitsin Erbek hakkında Amerika Birleşik Devletleri Sermaye Piyasası Kurumu tarafından da açılmış. Ayrıca bir dava varmış. Cengiz'in son eylemi yani Rizeli iş adamı Mehmet Cengiz Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıyla birlikte ikisiye geçmiş. İşte fotoğrafta da görüldüğü gibi dev kamu ihalelerinin gözlem itahiyeti haline gelmiş. Son olarak adını şeyde de duymuştuk. Cerat Tepe'de Artvin Cerat Tepe'de maden şirketi bakır madeni işletmek üzere giriştiğinde ve son son son olarak da şirketin Cengiz şirketinin eylem koruma elemanlarına otomatik silahlar dağıtıldı gibi çok tehlikeli bir haberi de duymuştuk ve ondan daha vahim değil ama o da aynı derecede düşündürücü olan bir şekilde de Cumhuriyet gazetesinde telefon edip bu şeyin yazı dizisinin haberlerinde isminin ve resminin çıktığını görünce ağır küfürlerle Cumhuriyet Gazetesi'ni tehdit etmesiydi telefonla. Onu da duymuştuk. Karışık Mehmet Cengiz'in şirketleri karışık yani. Böyle bir durum var. Peki şimdi bir ara verebiliriz artık ve birazdan sizin öneye bağlanıp ciddiye alınmayan işi tehdidi meselesinden biraz saldırıyla bağlantılı olarak bahsetmeye çalışalım. Açık gaste. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın sizin merhaba, merhaba Bugün can yok Evet erken, baş başayız e, Baş başayız ve son derece mutlu bir bayram haftası idraki içindeyiz Terör filan unutulmuş durumda Biraz bir, bir şey atasözünü ya da bir bilinen halk sözünü dile getirdik Binali Yıldırım bugün burada bayram havası yaşıyoruz deyince e, mangal tahtasını da biz hatırlamış olduk. Evet. Maalesef evet, yaz günü aşağı yukarı e, yani resmi yaz günü gününü, gününü e, kapsayacak şekilde olmasa da yani aslında resmi yaz günün içine denk geliyor değil mi? Evet yani e, şey gibi, ilan edildikten sonraki gün aslında o gün o gün değil mi sayılıyor? Evet tabii canım yani. Tabii. Tabii. Artık şizoid bir şey yaşıyoruz tamamen. Yani bütün dünyanın yastığı olduğu ve çok acayip şeyler okuduğumuz böyle şeyle ilgili Facebook üzerinden bu kurtulanların son anda kurtulanların kardeşiyle yazışmaların verdiği olağanüstü dramatik ve güzel mesajların yanı sıra bir de böyle bir şey var. işte Bayram havası yaşanıyor. Mecliste de şey, yani çok şizoid bir durum var yani. Ee, bu aslında şizoid denebilir. Bir yandan da aslında e, bunu yapanlar açısından çok normal. Çünkü kendi canları yanmadıkça, kendi canları olduklarını niteledikleri bir şeye zarar gelmedikçe umurlarında bile değil. Turizm yatırımları olsa kendilerinin evet. e, kendilerinin nasıl olsa işleyeceğini düşündükleri yatırımları veya kazançları var. Ve kendi taraflarına veya da kendilerini etkileyeceği bir kendilerini etkileyecek bir e, tabana zarar gelmiyor gibi bakılıyor olaya. Çünkü bundan önce Suruç ve Ankara çok can yakıcı saldırılardı. Ama onlar işte onlardan gitti diye e, bir yaklaşım var. Ya işit konusunda zaten çok bir ciddiyetsizlik var Türkiye'de. Ben bunu hiç anlayamıyorum. Şimdi e, haber kanallarındaki tartışmalara baktığımda da daha işin ADC'sinde dahi değil Türkiye. O kadar. Hala mı <gülüyor> izliyorsun Sezin? Kaç defa tembih ettik? Hayır yani şey için bu şeyle ilgili bakalım. Özellikle baktım <gülüyor> ben buna. Hayır şey için bir test için gerçekten işimle ilgili konuşurken <gülüyor> Yani tamam, affedildi. Bir şey var mı burada? Bir bilinç düzeyi, bir yükselme, bir korku, endişe. Yani bunu gözlemlemeye çalıştım. Elbette ki halkta kamuoyunda ben bunu gözlemleyebiliyorum. Bunu daha da ölçmek lazım tabii ki. ...benim hatırladığım kadarıyla... ...IŞİD'i halk zaten son derece ciddiye alıyordu... ...işte sağduyu... ...kamuoyu araştırmalarından bahsediyorum... ...şu an elinde rakamlar yok... ...ama benim gözüme çarpmıştı daha önce... ...özellikle bakmak lazım... ...aklımızda kalsın bunu yapalım... ...ama yani... ...Halk IŞİD'i ciddiye alıyor... ...fakat karar alıcılar... ...Türkiye'yi yönetenlerde böyle bir... ...yaklaşım yok, medyada hiç yok... ...dolayısıyla... Bu halde bu tarz bir yaklaşımla Türkiye'de serpilir de, gelişir de, saldırır da falan yani nasılsa bana gelmez. Ya halktan işte insanlar ölüyorlar zaten işte. Her ölene şehit deniyor. Şehit kanlarıyla sulanmadan sanki bir sulama sistemi var da böyle toprak toprak olmaz deniyor. İşin içinden veriyor. Yalnız toprak olmaz dense gene iyi bir de şey de söyleniyor yani yoksa tarladır tarla diye tarlalar aşağılınıyor. Bu da dünyada görülmüş en tuhaf şeylerden bir tanesi yani. Tarla olmasa aç kalırsın demek ki. <gülüyor> evet. tabii de yani işte Bu tabii en müptezelinden bir milliyetçi söylem. Bir gün bütün bunlar esefle hatırlanacak. Yani bu günler geçtiğinde bir şey olacaksa artık Türkiye'de dini ve milliyetçiliği bu kadar... E, ...körükle giderek artık bu kadar sömürerek kullanıldığı için başka kimse bence kullanamayacak. olacak. E, ama işte bu Türkiye'nin o iyi tarafıyla kötü tarafı arasında bir mücadele. Başka hiçbir şey değil. Yani bütün bu siyasi ortamımızda olan biten de e, bu işte havaalanında... E, kendi canı pahasına işte gümrük memuru bir tane atlıyor şeyin canlı bombanın üzerine. Evet. Onunla işte o kapıda yüzlerce dolar almaya çalışan taksicilerin arasında bir ülke. Yani o iki karakter, şit karakter mücadele Evet adeta. şizoid derken tam da bunu kastetmiştim. Evet. Bir yandan köprü açılışı yapılıyor. Bayram haftası mangal tahtası evet, arasında bir yanda bahsedelim. mecliste <gülüyor> yargı organlarının şeyleri... Budanıyor yetkileri ve değiştiriliyor radikal bir biçimde ve o an anda muhalefet de doğru dürüst bir muhalefeti yok. Yani HDP'si ile MHP zaten kendi havasında hiç artık muhalefet dediği parti de değil. Öte yandan da bir yandan da şeyi görüyoruz yani alabildiğine uğraşan insanlar da bulunduğunu görüyoruz dediğin gibi de işte. Evet, ya işte bu çok ağır ve hakikaten acı bir dönem ama daha kötüsü de gelebilir çünkü bu işi e, tehdidine karşı bilinç oluşmamış vaziyette. Yani benim işte gözlemlediğim kadarıyla e, bu e, Ankara çevrelerinde ve işte e, karar alıcılar da diyelim vesaire genel eğilim nasıl işte şey biz bu e, yani bir yandan Türkiye'nin tabii ki işi de bir zamanlar göz yumma hali. Ee, çok fazla dünya çapında konu oluyor. Bu tabi Türkiye'de yeterince konuşulmuyor üzerine. Çok nadiren cılız sesler medyada bunu seslendirebiliyorlar. Fakat e, dünya genelinde yani o gece zaten olay olduğu zaman e, hiç uyku tutmamı acısına ben maalesef dış barış Türkiye'nin dışındaki haber kanallarından izlemek zorunda kaldım. Çünkü Türkiye'de işte o gene beylik tipler çıkıp her zamanki naftalinenmiş yorumlarını yapıyorlar. Benim en dayanamadığım kuyarımdan bir tanesi işte facia çok daha büyük olacaktı ama bir tane bir şey söylüyor işte. Hep ama klişe bu yani. Paciha çok daha işte bu trajedi işte bu korkunç olay çok daha fazla can yanacaktı ama. Ya bunu hiçbir zaman ben bir gerçekten uluslararası mesela işte bu Orlando falan filan olayı olduğunda Paciha çok kötü daha bir dolu insan ölecekti ama böyle oldu falan diye bir cümle duymadım. Bu son derece ciddiyetsiz olayın işte sadece bu kadar kişi öldü zaten falan gibi bir şey daha ne olacak zaten bir yıl içinde 298 kişi toplam para parçalanarak öldü. Daha ne olsun ya, yani her yerde Sadece bir keresinde daha tören yapıldı cenaze töreni gayet dokunaklı bir cenaze töreni yapılmış e, havalimanında. Hiçbir e, üst düzey hükümetten falan kimsenin katılmadığı üstelik. Yok yok, e, ve yok. o Ve o, o sırada birisi daha ölüyor. O yani 25 yaşında bir delikanlı da o tören sırasında öldüğü haberi geliyor filan yani ve 44'e çıkmış ölü sayısı sadece bir saldırı daha ne olacak yani, yani VIP bölümünde falan olmadı ya bu. o yüzden yani sonuç şeyden evet. dolayı yani bu her konuda böyle yani nasıl bana olmaz bir o kadar e, şey gelmiş ki e, rahatlığı e, yani o gerisi işte, işte sulasın tarla gibi <gülüyor> gitsin yani ne olacak 78 milyon tane daha var gibi bir yaklaşım var burada. Yani bu e, maalesef nasırlanmış yaklaşım toplumun bir kesiminde onay görüyor. Bir kesim bunu içine sindirebiliyor. Bir kesim işte gidip Orhan Gazi köp Köprüsü'nün, pardon Osman Gazi, e, onun gidip şey yapıp e, töreninde e, bayrak sallayabiliyorlar. E, ya yani ne oluyor de demeyen işte bir de şey var, e, sanal... E, ...makasla aynı anda şey kesenler... ...televizyon karşısında... E, ...kurdele kesenler vardı biliyorsunuz... Ya evet. ...bunları yapanlar... ...bir gün özür dileyecekler ve utanacaklar... ...kendilerinden veya diğer kısmında... ...bu yaptıklarını gizlemeye çalışacak... Ee, ama yani işte Türkiye'de iş işten geçiyor ve işit bir oyun değil. Yani i̇şit'in işte Cumhuriyet Gazetesi'nde de vardı işte ama diğer haber şeylerde haberlerde vesairede ben oralardan okudum. Doğan Haber Ajansının bir tane işte şeyi vardı dün haberi işte şeyin işit'in bir üyesi Türkiye'de yakalanan. Onun itirafları şeylerine polisteki ifadelerini haberleştirmişler. Ya o haberlerde şey söylüyor diyor ki işte kimyasal işte. E... Silah yapılmaya çalışılıyor, yapılıyor. Ona hidrojen bombasından dahi bahsediyor. Hadi diyelim bunları çok filtreleyelim, yani dünyadaki bu şimdiye kadar ki çıkan haberlerle bir karşılaştıralım. Ya dünya medyası işit haberinden yıkılıyor yıllardır, yani artık yıllar oldu yani. Ve çok ciddi işit uzmanlığı edinmiş gazeteciler var, şeyler var. Siyaset bilimcilerden tılsın şeye kadar bu istihbarat konusu güvenlik konularına daha çok eğilen uzmanlara kadar asker kökenli güvenlik bürokratik kökenli insanlara kadar müthiş bir birikim var külliyat var ve IŞİD'in kimyasal silah peşinde olduğu ve hatta işte kendi işte hardal ve klor gazını üretebildiği şu boyutta üretebiliyor şunları yapıyor bu falan diye bilgiler var yarın öbür gün işte e, halde, halde klor gazı bu kadar e, siviller üzerinde çok ağır etkileri olmasa da gene çok etkililer. Ama e, sinir gazı mesela e, e, şey üretme e, kapasitesi de olabileceği, hatta daha ileri gidip radyoaktif bir e, kirli bomba yapabileceği ile ilgili çok fazla bilgi var. Evet. Esiste. Bir de yani mesela Mesut Hasan Benli'nin bir iddianameden yani ta 100 kişinin öldüğü. Ankara'daki o korkunç gar saldırısı, en büyük saldırı oydu herhalde. Ona ilişkin hazırlanan iddianamede çok ilginç belgelerden bahsediyor. Mesut Hasan ben, Benli derlemiş bunları. Yani e, başta Kayseri ve Malatya havalimanlarına ilişkin bilgi ve belge topladığı belirtilmiş. Havalimanlarını zaten kendisine hedef olarak seçtiğine ilişkin belgeler var. Ve bunlar e, çok zamandan beri ta Ankara'daki bir yıl önceki şeyden beri biliniyor. Türkiye'nin sınır kontrollerini sıkılaştırınca örgüt savaş ilanı kararı almış ve askeri ve sivil birimler konusunda çalışmalar yapmış. İlhami Balı diye birisiyle Gazze Antep Emiri ile Suriye'de yaşayan Türkiye sorumlusu İlhami Balı arasındaki şifreli yazışmaların ayrıntıları var akıl durdurucu hakikaten. Yani, lakin Türkiye bize savaş ilanı yaptı kardeşlerimizi bacılarımızı yollarda yakalayıp ülkelerine gönderiyor ve açıktan savaş ilan ettiler biz de ilan ediyoruz demiş vurun demiş elinizdeki hazır programı olan PKK turistik bölge Türk askeri maskeri hiç fark etmez diyor kardeşim kaç tane içtihadi istersen adam gönderecek müminlerin kalplerine su serp kardeşim demiş ve Yunus Durmaz diye birinin bilgisayarında ele geçirilen dijital belgelere göre Türkiye'nin batısından doğusuna güneyinden kuzeyine varan illerdeki emniyet müdürlükleri, jandarma komutanlıkları, özel harekat taburları hudut, garnizon hava, radar, tugay ve tabur komutanlıkları hakkında çalışmalar yapmışlar. Ayrıca askerlik şubeleri, barajlar, kiliseler konsolosluklar Lions ve Rotary kulüpleri Atatürkçü Düşünce Derneği, Alevi Bektaşi Dernek ve Vakıfları, Pir Sultan Abdal Derneği, Cem Kültür Evleri, başka hiçbir şey de yok zaten. İletişim bilgileri, adres ve yöneticilerin isimleri bulunmuş. Yani çalışma evet. tamamlanmış yani ve bütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki rütbeler, forçlar ve flamalar... ...askeri birliklerin terimleri... ...kaç kişi birlik falan... ...hepsi ağın ve diğer ilçeler... ...Doc X isimli word belgesi... ...içinde varmış zaten mesela... ...de siyanürlü su... ...yani IŞİD'in kilosu... ...1500 liraya siyanür bulduğu... ...siyanürlü ile küçük su şişelerini... ...basıp... ...YPG'ye yardım adı altında... ...gönderme planı yapmış... Küçük suların içine şırınga ile basılıp yardım adı altında YKP gönderilmesi nasıl? Gönderil ya bu için bunlar e, ya yani, zaten onay e, kim Ankara işte, saldırısına yönelik e, şeyde de var iddianame de var. İşte bu o iddia kadar, yani, açıkça yani, orada yani, da, yani, da yazılmış. Şey pardon şey söylüyorum kusura bakmayın e, e, özür dilerim şeyli karıştım yani kafam gitti El e, yönelik başka bir tane iddianame var zaten bunları ...bir de Nide'deki bir dava vardı... ...hani kapandı zaten Kapatıldı, o... Onları, evet. ya ...bu üçü şey gibi... ...yani aslında Türkiye'de olan biten... ...bu şeylerin... ...Eykay'de... ...işte yani daha doğrusu El Nusra... ...ve şeye karşı bu... ...IŞİD'in yaptıklarına... ...köklenmesine ilişkin... Ee, o kadar çok bilgi veriyor ki o kadar çok ve aynı zamanda e, yetkililerin nasıl ya bir yandan şöyle şu var in, işte bir emniyet e, müdürlüğünün biliyorsunuz istihbarat raporu da var işit ilgili Türkiye'de 20 bin kadar işit e, elemanı veya sempatizanı böyle yani yakın çalışabilecek çalışan kişi olduğuna dair bir rapor vardı ee, onda İsmail saymaz işte gündeme getiriyor e, sıklıkla ya Burada e, zaten yani işte devletin bir yandan e, bir üzerine düşeni yapan tarafı var. Ama bir taraf, e, taraftan üzerine düşeni hiçbir şekilde yapmayan, e, yapmaya da niyeti olmayan bir tarafı var. Gene bu iyi ve kötü taraflardan, çift taraflardan bahsettik ya, gene, keza işte yargı da hala işte bu en hani, ekim iddianamesiyle, Nidde'dekiyle ilgili, Nidde'deki bu askerlerin öldürülmesiyle ilgili dava vardı. İşte elemanlarına yönelik en ciddi davalar davaydı Türkiye'deki onların yargılandığı ki hiç ortaya da çıkmadılar. Hep işte böyle bir görüntüyle sıfır sesle katıldılar ve hatta onların artık Türkiye'de olmadığını yönelik iddialar vardı mesela o dava bir de işte bu gene işte şey, el kaydı davası olarak geçen bir dava var Türkiye'deki el kaydı elemanlarına yönelik ya orada işte e, çok gürültü böyle şeyler olduğu için bu cihatçı tabanda hem bir çatışan hem de birbirleriyle içinde işte geçişken olan bir e, tabandan bahsediyoruz. Yine oradan da acayip bilgiler ortaya çıkıyor devletin e, bu konuda göz yumması işte e, devletin yetkililerinin üzerine düşeni yapmamasıyla ilgili önümüzde çok ciddi e, şeyler var. Bir anlamda röntgeni çekiliyor bu işin dolayısıyla ben hep şunu söylüyorum yani bir aktif yardımın ötesinde göz yinma da çok büyük bir yardım halindedir illa işte böyle ay, e, silahlar ellerine verildi işte de Türkiye gelişmesinde çok ciddi aktif katkıda bulundu falan bunu uluslararası e, şeyde bu böyle konuşuluyor mesela işte o akşam daha olayın olduğu akşam CNN International'da e, çıkıp işte çeşitli uzmanlar bu konuda çalışmış etmiş vesaire Türkiye'den yani bu havaalanı zaten saldırganlar iyi tanırlar defalarca o havaalanından geçtiler aynen bu Cümleyi kuran bir tanesini duydum. İşte ta, Cihatçı ekspresi e, idi. Bir highway adeta du, duble yol <gülüyor> diyelim. Cihatçı duble yolu gibiydi e, diye bahsediliyor Türkiye için. Bir dönem Türkiye'nin çok fazla e, göz yumduğu gene en iyi e, ihtimalle vurgulanıyor. Diğer işte bazıları da neredeyse işte Türkiye'nin aktif olarak e, IŞİD'i kendi politik tahayirleri için kullanmaya meyilli olduğu ...da söyleyenler var. Evet yani bir de şeyi de ekleyeyim mesela... ...yani dün şeyde konuşmuş Cumhuriyet Halk Partisi adına Eren Erdem'in konuşması... ...Ve evet. Atatürk Hava Limanı katliamı sonrasında bir araştırma komisyonu kurulsun diyorlar. O da nedense reddediyor. Yani bunun bile araştırılması yapılmıyor. 44 kişi öldü. En az 44 ölü ve 150'nin üzerinde yaralının bulunduğu bir şeyden bahsediyoruz... Evet. Ve e, e, Eren Erdem diyor ki ta Ankara Garı Eylemi'nin iddianamesinin eklerindeki raporlara bakmış. Ve İlhami Balı, İB, e, İlhami Balı olduğu anlaşılıyor onun. Ankara Garı iddianamesinde bir numaralı sanık olarak görülüyor ve gizli ibaresiyle Türkiye'den Suriye 1800 militan taşımış. Üçerli, dörderli gruplar halinde ve gidip araba adres veriyor oradan araba alıyor ertesi gün araba gidiyor onları alıyor ve militanlar Suriye'ye geçiyor şu otelde kal biz seni göndereceğiz deniyor aranan kişi oraya gidip o otelde kalıyor ertesi gün arabaya binip Suriye gidiyor hani nerede emniyet diye soruyor yani inanılmaz bir şey 2012'de 5 2013'te 2 kez olmak üzere 7 defa sınır kapılarını kullanmış resmi giriş çıkış yapmış 3 yıla yakın cezaevinde kalmış bir adam bu ve evet. 2013'ten beri de telefonları dinleniyor. Bu nasıl iş yani? Ya burada işte öncelikler meselesi çok önemli. Yani Türkiye'de işte bu paralel devlet deniyor. İşte e, Türkiye'nin gerçekten aktif olarak girdiği bir yandan da bir silahlı savaş var. Çünkü paralel devlet e, silahsız karar örgütü olarak adlandırıldı. Ama öte yandan da işte bir Kürt meselesi de son derece sert bir savaşa evrildi. Bir savaş haline sokuldu. Şimdi zaten şehirlerin genelindeki istihbarat birimleri, işte polis, emniyet güçleri vesaire sürekli bu paralel devlet yüzde şeyden bile, PKK'dan bile bütün bu şeylerden bile örgüt işte Kürt sorunu ile ilgili şeyler, terör algısına falan yönelik çalışmalardan bile fazla neredeyse zaten yüzde altmışının zamanla bu paralel devlet alırken işte geri kalan yüzde kısmı da neredeyse şeye kalıyor bu sefer PKK kalıyor geri kalan taraf da nedir yok sıfır yani dolayısıyla işte bir şekilde bir olay oldu mu işte üstüne gidiyor vesaire ama yani işit konusu dediğim gibi hala işte bu sinirli çocuklar Davutoğlu'nun öyle bir söylemi vardı asabi işte sorunlu çocuklar söyleminden öteye gitmiş değil. Bunun ötesinde de işte hala AKP'nin diğer bir geniş kısmı da işte bu zaten dış güçlerin konflosu. Yani kendi mesela işte bu zamanında göz yumma konusunda idare hatasını tamamen gene göz ardı eden, hiç ciddiye almayan ve ondan sonra üstüne de bir de işte şey dış mihrakların oyunu. El Ekaideydi zamanda böyle yaklaşıldık o zaman Türkiye bu kadar ekaideyi barındıracak bir tabana da sahip değildi. Yani işte Türkiye'deki e, din anlayışı vesaire şu bu e, o zaman köklenemiyordu. Fakat şimdi çok bereketli bir toprak var. IŞİD'de insanlar böyle e, şeyden Japonya'dan katılan var, Hindistan'dan katılan var, Rusya'dan katılan var. Ortodoks, Budist ve hatta e, dini Şintoist olan insanlardan bahsediyoruz. E, bunun illa bir e, dinle ilgisi illa olması gerekmiyor ama dinle de çok ilgisi de var. Çünkü işte o İslamcı tabanları olduğu yerlerden de akın akın bir katılma oluyor. Mesela Tunus bundan çok çekmiş bir ülke. E, Keza işte saldırıda da Tunuslu bir doktor öldü. Malum çocuğunu sonunda IŞİD'den kurtarmayı başarmış evet. ve tam da orada e, işte kendi hayatını kaybetti. E, dolayısıyla bu e, Türkiye'deki aşırı İslamcı her şeye inşallah maşallahla başlayan söylem e, ve giderek her tarafta işte bu fazla din, dincil, dini siyasete alet eden e, bunu bir e, vesile bir araç olarak kullanan anlayış e, işi de çok e, açık bir alan bırakıyor. Ve işin söylemiş şu Yani sizin haçlarınızı kıracağız Kızlarınızı karılarınızı köle edeceğiz evet, yani Tam açık şeyi bu Şimdi orada haçlar deyince, bizi ilgilendirmiyor Nasıl falan filan Böyle bir şey yok bu bir sanal oyun gerçekliği adeta ve gençleri dünyanın dört bir yanından cezbediyor. İçinde son derece işinde gücünde ve başarılı işte mühendis vesaire gibi insanların olduğu kadar son derece serkeş hayat yaşayan uyuşturucu bağımlısı tipler de var. Ama bunlar işte o söyleme aşırı e, radikal İslamcı söyleme kapılıyorlar ve istedikte bunun için öl, öldürsem cennete gideceğim, ölsem cennete gideceğim gibi hiçbir müzakereye açık kapı bırakmayan. Hiçbir şekilde fanatizminden ödün vermeyecek çok uzun bir belki rehabilitasyon bir e, yeniden hayata dönüş süreciyle belki cayabileceği bir beyin yıkama haline giriyorlar ya buna ben size söyleyeyim böyle giderse Türkiye bütün bu rezidanslar AVM'ler falan bugün şey olan AKP tabanı olan birçok insan ve şeyinden en alt kesiminden en üst kesimine kendi çocuklarının işit militanı olduğunu da görecekler çünkü o bunalım hiçlik böyle şeyde tüketim toplumundan bunalmış halik hali bir postmodern gerçeklik işit Evet. Ve en korkuncundan. Yani bunu görmek ve ona göre bir e, tedbir alıyor olmaya gel gelmek lazım. Ay bizim İslam anlayışımız da yoktur. Gerçek İslam bu değil. Biz işini biliriz. Din Diyanet Bakanlığı'na da setva verdirtiriz. Bu iş biter. Böyle bir şey yok. Evet yani şeyi de... E diğer kesimleri Müslüman saymamak eğilimi de var bir tuhaf bir şekilde. Yani bugün Nazlı Azıcak ayrıntılı olarak IŞİD'e göz mü yumuluyor diye bir derleme yapmış Özgür Gün şey, Özgür Düşünce gazetesinde. Ve yani canlı bomba bilançosunu bir kere şey yapmış. İstanbul'da Sultan Ahmet, Bayrampaşa, Sabiha Gökçen, Sultan Ahmet gene İstiklal Caddesi, Vezneciler ve Atatürk Havalimanı ile Ankara'daki işte Gar, Askeri Lojmanlar ve Kızılay'ı, Şanlıurfa'da Suruç'u ve son bir yılda toplam ölü sayısı Atatürk Havalimanı ile 42 demiş ama 44 oldu, 273 demiş ama 275 oldu. Yaralı sayısı da 1116 gibi korkunç bir şey. De, ve yani bir de Güneydoğu'da yitirdiğimiz insanlar Aynen. ve şehitlerimizi sayarsak o çok daha ağır bir bilanço ortaya çıkar diyor ve bir de şeyden bahsediyor mesela tam bu Binali Yıldırım'ın bayram şeyleri hoşlukları arasında 2004 yılında e, de yakın internet sitelerinde yayınlanan bir piknik görüntüsünde hep birlikte bayram nema, namazı eda eden beyaz entlar insanların ve Konuşmanın son bölümünde de şöyle diyor, Allah'ım cihad eden ve sabreden mücahitlere yardım et, onları zafere ulaştır, onları koru ve atışlarını isabet ettir diyor. Yani çok vahim aslında durumlar. Çok, çok vahim ve yani daha da vahim olabilirdi. Yani geçen haftalarda bahsettiğimiz bir yabancı uyrukluların özel güvenlik görevlisi Olma yasası vardı tasarı olarak böyle bir şey düşünüyordu. Evet. E şimdi şey var insanlar isimlerini şeyde değiştirebilecekler nüfus unvurlıklarında böyle bir tasarı böyle bir uygulama söz konusu. şeyde ev alana turkuaz kart uygulaması var vatandaşlığa yakın veya vatandaşlık verilmesine yönelik uygulamalar açma biliyorsunuz şey yaptı. Şimdi başladı. E şimdi yani e, işin para sorunu bu anlamda yok. E, gelip burada bir ev alınabilir yani bir yerde. Zaten kiralanıyor vesaire. Orada işte bu e, olayda da gördüğümüz şekilde insanların uyarıları da ciddiye alınmıyor. Komşuların konu komşunun vesaire. Ama ev sahibi olduktan sonra bir de e, buna uzun soluklu planlardan bahsediyoruz çünkü herkes işte e, işte Rusya ve İsrail'den etürlü saldırı oldu işte bize komplo falan plan diyorlar ama böyle bir şey illa söz konusu değil. Ya bu saldırı zaten geliyorum diyordu. Brüksel'den sonra aslında zaten havalanın ile ilgili daha ciddi önlemlerin alınması gerekiyordu fakat bunlar işte tabii yapılmadı ve daha da kötü daha daha çok ıı, işledin ıı, Avrupa sınırlarını kapayacak Batı dünyası giderek bu konuda ıı, gerekirse ıı, yani gıdım gıdım insan olarak kendi içine bu sorunu bir şekilde kendi sınırlarının dışında tutmaya çalışacak ki kendi içindeki işte mesela bu ıı, şeylerle ilgili de Orlanda saldırganı tarzı kendi içinde yaşayanlarla ilgili de çok ciddi ben bir sürü yazı görüyorum yani Amerika'da ve, ve şeyde, Avrupa'da özellikle Amerika'da bu konu şimdi yani bütün güvenlik analistlerinin bütün işte askeri uzmanların gündeminde inanılmaz detaylı nasıl önlem alabiliriz biz bu işi burada topraklarımızda gerçekleşmesini nasıl engelleyebiliriz diye çalışmalar var. Ama yani dediğim gibi Türkiye'deki bu saldım çayıda Mevlam kayıda hatta da bu daha da işte böyle yani hadi gel ev alırsan ben sana şunu vereyim bunu vereyim falan filan tarzı e, hallerle e, ve üstüne üstlük bu işte bir de tehdit algısı toplumda maalesef. Türkiye'de çok güce odaklı bir siyasi kültür olduğu için e, ne oluyor işte terör örgütü, terör örgütü, PKK mesela mensubu musun? işte muhtarlara sürekli paralel yapı veya işte terör örgütü diğer işte terör örgütleri DHKPC'de işin içine giriyor işte şeyde PKK'da vesaire şudur budur onların işte şeyleri üyelerine karşı hassasiyet ve şey yapın şikayet edin vesaire gibi şeyler var uyarılar var ama işi de karşı bu hiç olmadı IŞİD resmen terör örgütü sayacak bir kanun çerçevesi dahi yok Türkiye'de daha ne olsun yani bir işte şeyleri örgüt lideri bir ara işte bir gözaltına alındı sonradan bırakıldı ortada geziyor ondan sonra şey keza şeyleri resmi yayın organları olan yayınlar internetten gayet güzel erişilebiliyorlar adreslerini değiştiriyorlar ikide bir vesaire şunu yapıyor bunu yapıyor ama çok ciddi bir şekilde bir engelli yok dolayısıyla hala işte demek ki bir ay önce bu saldırganlar girebildiğine göre o pasaport kontrollerinde şunlarda bunlarda da çok fazla inceleyip sık dokunmuyor Türkiye Ya yani bütün bunları evet. alt alta koyduğumuzda daha saldırılar olur ve daha da can yakıcı saldırılar olur dediğim gibi İstanbul'u fethetmek isteyen bir yapıdan bahsediyoruz ve biz bunu yapacağız diyor örgüt bu örgüt işit. Evet ve bu da bu de, olmasa benim torunlarım yapacak. Ben bu şekilde yuvalanacağım diyor. Evet süremiz de tamam bitti evet. hatta açtık ama yani bir, son bir şey de ekleyeyim. Yani dün e, epey bir farklı yerlerden gazetecilerin ve yorumcuların analizlerine de yer verdik ve bunların e, Coburn başta olmak üzere bu konular üzerinde evet, çok evet, çalışan hepsi çok artı sayılarının artmasının beklendiğini, IŞİD saldırılarının ve bu savaşın yayılarak Türkiye'de devam edeceğini öngören CIA başkanı da dahil olmak üzere, Brennan dahil olmak üzere çok sayıda analiz de vardı. Yani durum hiç öyle Mangal evet. tahtasını ta bayram de, haftası zaten e, Türkiye'ye IŞİD'in insafına kalmış bir ülke diye. Çok Yani. Evet. Ne diyeyim yani. Başka şeyler de konuşacaktık Brexit'i. Evet. Evet. Boris Johnson neden aday olmadı ama. Gelecek haftalarda. Gelecek hafta e, ta, e, tatildeyiz. Biz biz biz biz biz biz daha çok meşgul edeyiz. Edeyiz. Evet. Biraz onlara da eğiliriz. Peki çok teşekkür ederiz. Görüşmek Seyiriz. üzere. Hoşçakal.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 Çık çetinle spor. Günaydın Cem. Günaydın Ömer Bey. Bugün e, can yok. Biz baş başayız. E, o, terk etti can bizi galiba. Evet terk etti. <gülüyor> Tatile erken gitti. Gençler bayılıyor öyle hemen tatil olsa da gitsek bir yerlere kaçsak. Dayanamıyorlar, evet. <gülüyor> Peki biz ne yapıyoruz? Ee, Şu, o... Futbolla başkalar. Evet, lütfen. İzlanda'nın e, spektaküler çıkışı, herkesi e, kendine hayran bırakışı, e, yani e, çok eleştirilen e, futbol, belki de o kapitalizmin, e, belki kölesi gelen futbolu, ee, İzlandalılar e, belki de güzelleştirdikleri için bu oyunun e, keyifli olduğunu hatırlattığı için belki bütün dünyanın takdirini şu anda toplamış durumdalar. Evet Sokrates dergisinde de iki tane ayrı yazı yer aldı Britannik Morgül'ün arkadaşlarımızdan programcılarımızdan. Ve ne kadar ciddi bir bu işi ne kadar ciddiye aldıklarını örgütlendiklerini yıllardan beri çok küçük nüfuslarına ve komünotelerinin küçüklüğüne rağmen de kapalı sahalarla çalışarak çok bu örgütlü bir çalışmayla sistemli bir çalışmayla bunu gerçekleştirdiklerine dair çok sayıda ipucunu veriyorlardı ilginçti yani. Zaten e, en önemli e, başarılarındaki en önemli faktörlerden biri biliyorsunuz coğrafi, bunu daha önceki programda söylemiştim. Evet. yapmıyorsa. Coğrafik koşullar tabii uygun değildi. Sadece yılın belki 5 ayı e, futbol oynayabiliyordunuz. Çünkü hava koşulları, e, On Yıllık dönemde on 12 tane kapalı e, futbol sahası yapıyorlar ve böylece e, yılın 12 ayı e, Futbol oynama şansını Ya da antama yapma şansını yakalıyorlar Bu da tabi onların e, Oyuncuların geliştiren önemli faktör Yerel yönetimlerinde katkısı çok büyük e, işte bilinçli bir yapılanma Ama tabi burada Önemli olan e, felsefe Bir işe soyunuyorsanız O işi laitia yapma Yani e, İzlanda'nın aslında e, kim mesajları Çok iyi değerlendirmek Çok iyi görmek lazım Severek yapma, keyif alarak yapma, işte paranın esiri olmama. E, ne bileyim şu anda İzlanda futbolunda mesela e, profesyonel e, futbol takımı yok. E, 100 tane profesyonel futbolcuları var e, ama yarattıkları değere bakın. Tabii bir de futbollarına e, dikkat çekmek istiyorum. Yani e, niye bu kadar sonuca giden e, bir futbol anlayışı var? E, ben futbola şunu söyledim. E, i̇ki tane değer vardır. Bu iki değeri siz empoze edebiliyorsanız... Ee, sadece futbol değil spor, Takım sporlarının her birini başarılı Yakalama şansınız olabilir Biri paylaşma Diğeri yardımlaşma Paylaşma hucumda ön plana çıkan bir değerdir Yardımlaşma Savunmada ön plana çıkan bir değerdir Şimdi hucumdaki Paylaşma ne demek yani Müsait pozisyondaki arkadaşına topu verme ee, Savunmadaki e, Yardımlaşmada ise Adamanı kaçınana yardım etme. Yani Bir tarafta hücum oynarken egoist olmayacaksın, savunmada da düşüncesiz olmayacaksın. İşte bu mentaliteyi siz empoze edebiliyorsanız, oyuncularınızı e, bu mentaliteye uyacak şekilde hazırlayabiliyorsanız ve seçebiliyorsanız başarı geliyor. Evet ben bir de şeyi de sormak istiyorum yani çok küçük nüfuslu bir ülke olduğunu daha önce de çok birkaç evet. defa konuşma fırsatını bulmuştuk ama 320 bin öyle bir nüfusu var. E, fakat e, onun ötesinde bir parasal meselelerde de yani toplam e, e, teknik yönetmenin çalıştırıcısıyla beraber... Toplam değerlerinin bir en büyük futbolcular kadar bile olmadığına dair şeyler var. Bu konuda bir kıyaslama yapacak rakamlar verebilir miyiz? E, verebiliriz tabii. Yani e, çok mesela e, takımın e, oyunculara baktığımız zaman değerlerinin e, işte bir yani bir müjgan bile geçmediğini e, görüyoruz. E, zaten bunun bir sonucu olarak da e, takım oluşturan. 23 oyuncunun işte 7'si İsveç Liginde oynuyor 3 tanesi Norveç Liginde oynuyor 2 tanesi Danimarka Liginde oynuyor Baktığımız zaman yani e, tabii Niye bu İskandam ligleri, ligleri Dikkat çekiyor Çünkü buralarda çok yüksek paralar yok Yani e, Yüksek paraların olmadığı yerlerde Çünkü oyuncuların Teknik özellikleri çok yüksek değil e, İngiltere Ligi'nde oynayanlara baktığımız zaman ikinci Lig'de oynayan oyuncuları var. İşte, Almanya'nın ikinci Ligi'nde oynayan oyuncuları var. İşte, bu kadroda mesela İtalya Ligi'nde birinci ligde oynayan e, Halbun Edson var. E, ama bunların e, maliyetleri oldukça e, cüzdi e, çok cüzdi rakamlar. Ben mesela şey hayret ediyorum. Gerçi bütün gazetede okumuyorum ama şu soruyu kimse sormuyor mesela. Ya geldi mi? Türkiye Ligi'nde acaba top bir İzlandalı var mıdır? Evet. var. Yani... E, Var, e, ya, Gençler Birliği'nin e, bu sezon Gençler Birliği'nin kadrosunda e, bir İzlandalı e, futbolcu vardı. E, ondan sonra mesela ki sonunda e, röportaj yapmıyor. E, ne, ne oluyor bu İzlanda'ya diye e, bir, <gülüyor> bir sorsa ne kadar ilginç bir e, mülakat olurdu herhalde yani. Peki bu Messi ya da e, Ronaldo gibi çok yüksek düzeydeki futbolcularla karşılaştırıldığı zaman bütün takım yani aralarında film yönetmeni olan kalecileri falan da var. İlginç bir şey yani. Ee, ne Bir kıyaslamada bir futbolcu ede ede ediyor mu bütün takım? Ee, muhtemelen belki tabii şey gibi etmeyebilir e sezon altı kadar etmeyebilir ama işte o da futbolun ekonomisiyle alakalı bir şey. <gülüyor> yani, yani. Yani normal ekonomi olarak algılamamak lazım. Ee, çünkü oyuncunun e, servis bedeli işte 100 milyon, 90 milyon. Neye göre 100 milyon, neye göre 90 milyon. Yani bu bir takım sporu tabii. Futbol ekonomisi e, acayip bir ekonomi. Yani e, mantıkla açıklayamayacağımız bir ekonomi. Şimdi bakın e, şimdi bizim takımların transfer dönemi içindeyiz. E, kulüplerimiz işte 2 milyon euro, 3 milyon euro. Şimdi Beşiktaş, Gökhan gönüllüyle anlaşmış herhalde. Oyuncuya yıllık 2,5 milyon euro civarında para ödeyecek. Fenerbahçe anlaşamadı. diyor ki ya bu kadar para etmez mi oyuncu dedi. Şimdi İzlanda takımına bakın yani sağ beyni, sok, sol bek ya da muhtemelen 500 bin lira teklif verseniz adam koşa koşa gelir. Yani bizim kulüp yöneticilerini de ben anlamıyorum. Yani kulüplerimiz bu kadar para kazanmıyorken ve müthiş zarardalarken yani hepsi iflas halinde tam takır kasalarla falan büyük açıklar var, büyük açıklar var, ciddi borçlanmalar var. Bu tür oyunculara yönelmeleri gerekirken anormal anormal abuk sabuk rakamlar duyuyoruz ve Kilisede, medyada e, hiç bunları e, eleştirmiyor. Eleştirmiyor tabii çok ilginç. Bu medya bunları eleştirmiyor derken e, Fransız medyasında da çok ilginç bir tartışma var. E, i̇lginizi de çekebileceğini düşünüyorum. E, Lekip gazetesi 17 e, Haziran tarihi sayısında Pogba'yı eleştiren bir haber yaptı. Ve manşetten verdi ya, yani baş sayfadan Pogba'yı eleştirdi. Ki Pogba bu takımın yıldızı, herkesin. E, güvendiği isim. işte Fransa şampiyon olacaksa, başarılı olacaksa bizim başarılı işte popa taşıyacak düşüncesi var. Yani bir nevi e, dokunulmaz bir oyuncu konumunda. E, Lekip bunu eleştirdiği için e, ciddi anlamda Lekip'e e, Fransa'da ki futbol tepki gösterdi. Yani e, siz kardeşimi kime eleştiriyorsunuz, ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz diye. Ee, bu hafta e, Lekibin gazetecileriyle e, Frans postraylar bir araya geldiler ve i̇şte bu konuları tartışalıma yaalım ve Lekibin e, yaklaşımı açıklaması şu oldu. Yani evet biz bir takımın arkasındayız onu destekliyoruz. Ama bu bizim o takımı eleştirmeyeceğimiz anlamını taşımaz. Yani Gali olarak bizim görevimiz eleştirel kalarak haberi okuyucularla e, paylaşmaktır. ...şeklinde bir açıklama yaptılar. Ve eleştirilerimizin çıkış noktası... E, ...oyuncunun daha iyisini yapabileceğini gösterdiğimiz... ...daha fazlasını yapabileceğini gösterdiğimiz... E, ...şeklinde e, denildi. Ve e, bir noktaya daha dikkat çektiren yani ...biz gazeteciyiz, e, oyuncu kötü oynuyorsa... ...biz bunu konuşacağız, tartışacağız... ...bizim e, maaşımızı Fransa Federasyonu ödemiyor... Ee, biz bir taraftar değiliz ee, biz e, böyle bir kivlikle asla gazetecilik yapamayız e, şeklinde açıklamalar da oldu ki yani e, çok önemli açıklamalar bunlar mesela bu konuda bizim medyamızda hala bir e, eleştirel bir yaklaşım yok Gazetede bakıyorsunuz e, hala Fatih Terim eleştirilmiyor eleştirilmiyor bütün... Fatih Terim'in eleştirilmesi bir yana e, istifası da istenmedi yani tam bir e, rezaletle yani sıfır Oyun sıfır başarı ile şey ve herhangi bir şey de konuşulmadı bu. Konuşulmuyor yani onu söyleyecektim ee, başarısızlam yani Del Bosque istifa etti ondan sonra da, e, Rusya teknik direktörü istifa etti İngiliz teknik e, evet. Ray Hudson istifa evet. etti e, e, İngiltere'ye daha dönmeden yani elendik dedi maçın ertesi akşamında istifade. şimdi Fatih Televiz'in de gerekiyor ama yani medya bile bu konuda üzerine göre, düşen görevi yerine getirmiyor. Yani çok ilginç. Yani Türkiye zaten istifa kavramının demokrasiyle birlikte çok fazla gündeme gelmediği ülkelerden biri. Yani bu işte sadece terör saldırılarıyla bu son Atatürk Havalimanı'na yapılan e, saldırı ile beraber bir yıllık bilançolar çıkarıldığı zaman insanın aklını durduracak e, şeyler var ve bir tek sorumlu bir tek istifa bile yok yani 17 büyük katliam var e, yüzlerce kişinin öldüğü ve hiç, tek bir sorumlu yok emniyet yetkililerinden de yok İçişleri Bakanı'na da söylüyorlar istifa et diyorlar siz istifa edin diyor İçişleri Bakanı ve meclise kızıp terk ediyor çünkü istifa kavramını dile getirir. Asıl seçim kazanamayanlar istifa etsin diye bir şey söyleyip Efkan hala istifa etti Neyse siyaset değil derdim ama yani Roy Hodgson'un Ray Hodgson mıydı adı İngiliz evet. takımının antrenörünün istifası filan. Yani İngiltere'de dalga geçme konusu oldu tabi. Britanya'da Birleşik Krallık'ta yani Brexit'i de yanlış anladılar bu Avrupa Euro 16'dan 2016'dan çıkmayı da kapsıyor zannettiler filan diye espriler oluyor ama bu istifa gerektiren bir şey zaten artık daha ne isteniyor yani. Ama işte bu neden bu mekanizmalar çalışmıyor biliyor musunuz? Yani burada tabii hep değerlerle bir takım şeyleri açıklarsak e, benzer tablo futbolda da siyasette de ekonomide de e, toplum hayatında da e, utanma duygusu kalmamış toplumda. Yani e, utanma duygusunu siz yitirdiğiniz zaman e, ne istifayı aklı dersiniz ne de başka bir şey. Yani e, utanır insan değil mi e, yaşananlardan ve e, dolayısıyla bu utanma duygusuna da sahipseniz. ...doğru kararı verebilirsiniz ama... ...içinizde utanma duygusu kalmamışsa... ...işte ortaya bu sizin... ...getirmiş olduğunuz eleştiren bir tablo... Evet tek değer para olunca... ...özellikle rant ve bu... ...çevre pahasına... ...çevrenin, ekolojinin yıkımı... ...habitatın yıkım pahasına... ...olunca da böyle oluyor tabii... ...köprü açıyorlar sadece... Duble otoyol falan. Fakat e, peki bir de şeye geçelim o zaman. E, yeni bir e, doping skandalı da çıktı. Ve böylece Türkiye'nin kadın halter takımında hiç kimse kalmadı olimpiyatlara gönderilecek galiba. Ee, bir zamanların evet, meşhur takımı. Evet çok doğru söylüyorsunuz. O da mesela hiç e, büyütülmedi. Yani böyle satır aralığında e, sıkışıp kaldı. E, halbuki... ya ay yuka e, çıkmış bir rezaletten bahsediyoruz yani. E, evet e, Sibel Özkan hemen hatırlatalım. 48 kiloda Sibel Özkan. E, 2008 e, Pekin Olimpiyatlarında hatırlanacağı üzere gümüş madalya kazanmıştı e, 48 kiloda. Ee, önemli bir başarıydı. Ee, Atılıyorum ben yani dün gibi atıyor Çünkü sabah erken saatlerinde e, tatildeydim ve canlı olarak izlemiştim ee, mücadeleyi de. Böyle bir başarı bekleniyordu kendisinden. Onun da e, 2008'deki numunelerinde e, doping maddesine e, rastlanıldı. Fakat ben şunu anlamıyorum. Burada da e, şunu tartışmak lazım. Bu da çok önemli. Şimdi olimpiyatlarda ya da büyük organizasyonlarda e, ilk üçe girdikten sonra... Sizden doping num numuneleri alınıyor ve bunlar doping testlerine tabi tutuluyor. Yani 2008. Muhtemelen o dönemde e, Sibel Özkan'ın da numuneliğine alındı ve doping testi tabi tutuldu. Muhtemelen de bir şey çıkmadı. Yani 2008'deki e, kazanılan madalyanın, e, sporcunun numuneleri neden? E, hemen müsabaka sonrasında değil de 8, e, 8 sene, sene sonra, sonra e, dopingli çıktı açıklanıyor. Yani bunu, bundan önceki programlarda da sıkça e, konuşuyoruz, dillendirdik. Şu anda spor dünyası ciddi bir şekilde kaotik bir durumla karşı karşıya. İşte Rusya'ya başlatılan bir operasyon. işte bu çok önemli bir soft power aracı olduğunu belirtmem gerekiyor sporun. Yani biz spor ülkesi değiliz. Dolayısıyla sporun aslında gücünün farkında da olan bir toplum değiliz ama bu, bunun için anlamlandıramıyoruz ya da önemsemiyoruz bazı takım takım gelişmeleri ama hani niçin sekiz yıl sonra bu ortaya çıkıyor o zaman spor dünyasını da ciddi olarak sorgulamak lazım demek ki bir takım rezillikleri üstü işte örtülebiliyor zamanı gelince de eğer, eğer bir takım sözler mi veriliyor artık o sözler yerine getirilmediği zaman da bunun hesabı sizden 8 senede geçse sorulabiliyor yani ben ee, yani şu soruyu sormak istiyorum yani full gazeteci olsaydım yani U olimpiyat komitesine ya da madalya şunu sormak isterdim peki 2008'den sonra bu kız e, olimpiyat ikinci dünya olimpiyat ikincisi olduktan sonra bunun te te test doping testleri tabi tutulmadı mı numuneleri ne sonuç açıklandı yani e, bunları sorgulamak lazım ve e, şu anda ee, hatırlarsanız Tayland'da da e, doping çıkmıştı ve evet. şu anda Türkiye e, Rio'da sadece ve sadece erkeklerde tek bir sporcuyla e, temsil edilecek. O da e, Türk mesajsıllı Türk mesajsıllı kendisi sporcu. Daniel İsmailov. İsmailov. Evet Daniel İsmailov. E, tabii bu da Türk halterinin e, gelmiş olduğu e, acıklı tabloyu gözler önüne seriyor. Yani çünkü biz e, özellikle son dönemde son 20 yıllık dönemde olimpiyatlarda en başlarda olduğumuzda halterdi işte dayımlarla halil mutlularla işte Nurcan'larla işte Tanels'in fakat bugün e, maalesef bu topingden dolayı e, sporcu bile kalmadı olimpiyatlara gönderebileceğimiz ki eee işte, işte, Türkmen asıllı yani evet. e, çok evet. bahim bir e, tablo var orta. Türkmen gibi kuvvetli diyeceğiz Yani artık atasözünü değiştirip biraz e, Başka bir şey de Son olarak söyleyeyim Peki yani e, bu sen tatildeyken Bile izleyip e, Kalkıp izledin e, Şimdi kendini biraz aldatılmış Hissetmiyor musun yani bu <gülüyor> şeyden Yani Aldatılmış hissetmiyor muyum? E, hissetmiyorum. Benim kendi tercihim. Ben e, seçtim. Ama ne olur bir buruk bir buluk mutluluk oluyor. Yani e, insan üzülüyor. E, yani ben e, ben onu seçiyorum. Ben sporun içinde bunun bu olumsuzluğu biliyorum, bunun farkındalığı var. Yani kalkıp şimdi aldatıldım. Bir daha sporu izlemeyeceğim, yapmayacağım, etmeyeceğim. Zaten modern sporda da sporcuların performansı yani doğaüstü insanüstü performansları zaten yani bir şekilde bu kimi gerçekleşiyor bu iki kere iki dört yani şimdi Amerikalı basketbolcular NBA oyuncuları şimdi diyor ki ben diyor oyunlarımı sana gönderelim olimpiatlaya gönderelim ama onların içinde doping testine tabi tutmayacaksın diyor. Aa, o başka. <gülüyor> yani, şimdi öyle bir şu anda bir düzen yaratıldı ki sanki dopingi Ruslar yapıyor. Ruslar dışında bu dopingi başka hiç kimse yapmıyor. Yani yani ben, e Kaldırılsın bütün doping şeyleri. Tabii. Zaman zaman bu da konuşuluyor. Yani e, kardeşim zaten bu, bu yapılıyor ve buna alsın, da bunu isteyen alsın. isteyen sonuçlarına da katlansın. Ölürse ha. de ölsün yani. E, şu, zaten sporcular da bunun bilincinde. Yani e, ben bir, dönem bir çalışma okumuştum işte. Soruyorlar yani e, doping e, yapar mısınız? E, yaparım diyor. Yani çünkü işin peki yaparsın. E, i̇şin ucunda ve para var diyor. Yani e, tabi bu da bilinçsizliği e, seviyesini gösteriyor e, sporcularda. Tabii bütün spor bir strateji akıllı olmak, bilinçli olmak lazım. İşte kendinizi korumanız lazım. Ee, tabii bu çok sporun çok sürekli tartıştığı konulardan biri. Ama tabii yazık, yazık ee, insan üzülüyor. Ee, bu sefer mesela Rus takımında temiz sporcular, atletler var Eşim bayağı ve gibi yüz on çocuk gibi. E şimdi siz Rus şeyi Rus atletler Olimpiyatlarda katılmasına yasakladınız, engelliyorsunuz ama bunlar da diyor ki kardeşim bizim suçumuz ne diyor? Biz diyor hani atletizme mal olmuş yıldız isimleriz, e, Olimpiya alakamız olmaz. Zaten bugüne kadar testlerden temiz çıktık. Yani siz bizim hakkımızı nasıl yersiniz? Evet. Yani bizim diyor da e, yarışmamızı nasıl engellersiniz? E, haklılar, e, haklılar yani. Ee, her taraf karışık görüyor musunuz? Yani ben hep onu söyledim. Hak ve ad adaletin kaybolduğu bir ortamda yozlaşma başlar. Sporda bu kadar çok para girdiği için ve bu giren para fazlasıyla da arttığı için sporda da maalesef yozlaşma var. İşte e, bu yozlaşan sporda işte İngiliz milli takımı belki bu yozlaşmanın da bedelini ödüyor. E, Promiyerlik işte çok büyük paralar dönüyor promiyerlikte. Oyuncular çok büyük paralar kazanıyor. Ama e, ortaya çıkan tabloya bakın. Yani şimdi mesela aldatılma hissini sordunuz ya bana. Acaba evet. İngiliz taraftarlarında da mesela <gülüyor> dopingden dolayı değil de bu paradan dolayı acaba bir aldatılma söz konusu olabilir mi? Onlar da kendilerini aldatılmış hissedebilir mi? İşte Premier Lig dünyanın bir numaralı ligi ama e, Premier Lig'in sahibi olan İngiliz futbol takımı bir İzlanda ilgili e, eleyemiyor mesela. Evet. Yani bu senenin en önemli şeylerinden biri de... E... Bu işte İzlanda ve Leicester City'nin son derece düşük ücretlerle çalışan bir takımın da İngiltere şampiyonu olması ilginçti yani bu. Neyse biz artık sürenin de sonuna geliyoruz ama şey de şey de söyleyerek bitirelim. Biz açık gazdo olarak Feriye ile 48 kiloda katılıyoruz sürüyor olimpiyatlarına. <gülüyor> <gülüyor> Gü Güreşte mi yoksa halterde? Halterde. <gülüyor> Ve do, do, doping yok bizde, onun için tertemiz gidiyoruz. <gülüyor> Bu arada Feryal demişken yani Feryal'la az önce konuşurken Wimbledon'dan bahsedecek misiniz dedi. Zamanımız olursa dedim bahsedebiliriz. Tabi yılın 3. Grand Slam turnuvası Wimbledon'da başladı. Pazartesi günü itibariyle Çağla Büyük Akçay e, yani olimpiyatlara gidecek mi gitmeyecek mi işte, alacağı bir iki galibiyet çok önemli olacaktı ama ilk turda Eğlendikti. Caroline Garcia'ya e, Fransız rakete yenildi ve elendi. Ve önceki günde Uluslararası Tenis Federasyonu olimpiyatlara katılacak rakete isimlerini açıkladı. Maalesef Çağla Büyük Akçe'yi Rio'da izleyemeyeceğiz. Bu haberden oku, paylaşalım. Evet o da takip ederiz. Cem Haftaya programımız yok Açık Gazete Tatilde. Evet. Ondan evet. sonra görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Bir şey değil iyi yayınlar, iyi bayramlar diliyorum. Cem Çetinle Spor Evet, bu şekilde de bu haftanın açık gazetesini bütün açık gazetelerinde bitirmiş oluyoruz. Gelecek hafta bayram tatilinde açık gazete olmayacak. Onu da belirtelim. Ve ben Deniz Ömer Madraş, Feryal ile birlikte size iyi bir hafta sonu ve iyi bir gelecek haftada iyi bir bayram dileriz. Bitirirken de gene bahla çıkıyoruz. Bu büyük saldırıda Öğlenlerin acısı hala içimizde taze. Biz bayram havasına o kadar hızlı giremiyoruz başbakan kadar. O yeteneğe sahip değiliz. Biraz daha ağır takılmak istedik ve hepinize günaydın. Günaydın.